I'm not Merhaba Kainat Bugün 15 Mart Çarşamba Yıl 2017 Ay 3 Gün 74 Kasım 128 1438 Hicrei Cemaziye Lahir 16 1433 Rumi Mart 2 Kırlangıçların gelme zamanı Fırtına Günün şiiri Yaşamak Biliyorum kolay değil yaşamak Gönül verip türkü söylemek Yar üstüne Yıldız ışığında dolaşıp geceleri Gündüzleri gün ışığında ısınmak Şöyle bir fırsat bulup yarım gün Yan gelebilmek Çamlıca tepesine Bin türlü mavi akar boğazdan Her şeyi unutabilmek Maviler içinde Biliyorum kolay değil yaşamak Ama işte Bir ölünün hala yatağı sıcak Birinin saati işliyor kolunda Yaşamak kolay değil ya kardeşler Ölmek de değil Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Orhan Veri Günün Tarihi 96 yıl önce bugün 15 Mart 1921, 1921'de iddiaçıların sadrazamı Talat Paşa Berlin'de bir Ermeni tarafından sokakta arkadan kurşunlanarak öldürüldü. 1943 yılında kemikleri yurda getirildi. İstanbul'da Hürriyet Ebediyet Tepesi'nde gömüldü. Büyük, Büyük Saatle Marif Takvime, takvime. Karanfil korkusuz, bir daha çarbu güvercin şehirde, yalancı güneşli bir Ocak mübarek Cuma gününde gitti. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımız Sezen Aksu'nun Güvercin adlı şarkısıyla idi. Ve şimdi onu Eduardo Galeano'nun... Kadınlar kitabından bir başka güvercin hikayesine bağlayacağız. Kadınlar. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncı. Arkadaşlığa Saygı Juan Yelman bana bir hanımefendinin Paris'in caddelerinden birinde elindeki şemsiye ile kalabalık bir belediye işçileri topluluğuna saldırdığını anlattı. İşçilerin güvercinleri avladıkları sırada kadın bir bıyıklı Ford'dan hani şu manivela ile çalıştırılan müzelik arabaların birinden inmiş ve şemsiyesini sallayarak saldırıya geçmiş. İki eliyle indirdiği darbelerle kendine yol açmış ve adaleti sağlayıcı şemsiyesiyle güvercinlerin yakalanmış olduğu ağları parçalamış. Güvercinler açılan gedikten kaçarken hanımefendi şemsiye darbelerini işçilere yöneltmiş, işçiler kollarını kaldırıp ellerinden geldiğince kendilerini korumaya çalışıyor ve kadının işitmediği yakınmalar kekeliyorlermiş. Hanımefendi lütfen biraz saygı gösterin, burada işimizi yapıyoruz, biz emir buluyuz. Hanımefendi neden gidip belediye başkanına vurmuyorsunuz, sakin olun hanımefendi. Hangi böcek soktu da bu kadın böyle delirdi? Öfkeli hanımefendinin kolu yorulduğunda, soluklanmak için bir duvara dayanınca, işçiler ondan bir açıklama istemişler. Uzun bir sessizlikten sonra kadın şöyle demiş. ''Oğlum öldü.'' İşçiler çok üzgün olduklarını ama bunun suçlusunun kendileri olmadığını söylemişler. Ayrıca o sabah yapacak daha çok işleri olduğunu söyleyip izin istemişler. ''Oğlum öldü.'' diye tekrarlamış kadın. Bunun üzerine işçiler tamam anladıklarını ama kendilerinin ekmek parası kazandıklarını, bütün Paris'te başıboş dolaşan milyonlarca güverdin, güvercin bulunduğunu ve lanet olası güvercinlerin bu şehrin başına bela olduğunu söylemişler. Sersemler diye öfke kusmuş hanımefendi onlara. Ve işçilerden uzakta, her şeyden uzakta şöyle demiş. Oğlum öldü ve bir güvercine dönüştü. İşçiler susmuş ve uzunca bir süre düşünmüş. En sonunda gökyüzünde, çatılarda, kaldırımlarda dolaşan güvercinleri göstererek şöyle bir öneride bulunmuşlar hanımefendi neden oğlunuzu alıp gitmiyor ve çalışmamız için bizi rahat bırakmıyorsunuz? Kadın siyah şapkasını düzeltmiş. Hayır, kesinlikle olmaz. Bakışları sanki camdan yapılmış işçileri delip geçmiş ve çok sakin bir şekilde şöyle demiş. Güvercinlerden hangisinin oğlum olduğunu bilmiyorum ki. Ama bilsem de onu alıp götürmezdim. Zira, onu arkadaşlarından ayırmaya ne hakkım var? Davetsiz misafir kadınlar Tanrı'nın bedeninin sakin hazmını rahatsız ediyorlar. Kadınlar. Eduardo Galiano Seviren Süleyman Doğru, Sel Yayıncılık. It, Tarihte bugün, 1922'de bugün Mısır'ın bağımsızlığını yani ismen. ...nominal olarak bağımsızlığını Birleşik Krallık'tan kazandıktan sonrasında... ...Kral Fuat birinci Fuat olarak Mısır'ın kralı ilan edilmiş. 1926'da bugünse Theodoros Pangalos bir diktatör... Cum Yunanistan'da Cumhurbaşkanı seçilmiş. Herhangi bir muhalefet olmaksızın tek adam yönetimine geçilmiş... 2011'de de Suriye savaşı iç savaşı bugün resmen başlamış 6. yılı tamamlanmış oluyor bugün Evet buradan da hemen şeye geçebiliriz İlk haber olarak Suriye'den neler olduğunu kısaca gözden geçirelim En çok çocuğun 2016'da öldüğünü dün söylemiştik Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu geçen yıl en az 652 çocuğun hayatını kaybettiğini söylemiş. Yani günde bir buçuk hatta ikiye yakın çocuk ölüyor. Her gün. Böyle felaket bir şey yani. Suriye'de çocuklar eşi benzeri görülmemiş bir şiddete maruz kalmışlar. En fazla çocuk ölümünün 2016'da gerçekleştiğini söylüyor UNICEF. Ölen, sakat kalan ve bir de belki de hepsinden de korkmuş bir şey. Kabul edilmesi en güç olan savaşmaya zorlayan, yani savaşçı olarak yetiştirilen, zorla savaşçı yapılan çocukların sayısında dramatik bir artış olduğunu belirtiyor rapor. Suriyeli çocukların durumu dibe vurdu diyor. Yedi yaşında çocukların da bulunduğu... 850'den fazla çocuğun savaşmaya intihar bombacısı olmaya gardiyanlık ve yanması güç ama cellatlık yapmaya idamlarda da kullanılmaya zorlandığı bir kaydediliyor. ediliyor sayesinde artık inanılması güç bir olay olmaktan çıktı herkes gördü yani çocukların ellerine silahları tutuşturduktan sonra e, bu neslinde artık kinle beraber büyüdüklerini gösteren infazlara imza attılar Evet, her şeylerini 19. Kaybedince, 19. kaybedecek Türkler. bir şeyleri de kalmayınca böylesine bir düşmanlığın içine itiyorlar, nefretin içine itiliyorlar. Sessizce ölüyor diyor ee, UNICEF, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Juliet Tuma. Ee, yani olabilecek en kötü durumda bu çocuklar ve uçurumun eşiğine sürüklenmiş diyorlar. Sessizce ölüyor diyor sözcü. Ee, Kuru... Ya bomba, kurşun ya da patlamalardan, infilaklardan kurtulan çocuklarınsa önlenebilir hastalıkları tedavi edilemediği için hastanede olmadı. Hatta hastaneleri de bombalandığı için, doktorlar da öldürüldü ya da kaçtığı için sessizce hayatlarını kaybediyorlar hastalıktan da. Kuşatma altında yaşayan 280.000 bin. evet. Erişimin zor olduğu bölgelerde ise 2 milyon 800 bin çocuğun insani yardıma erişiminin olmadığı belirtiliyor. Yani bu akıl almaz rakamlar bir de 2 milyon çocuk okulsuzmuş. Evet en son benim elimdeki haber çocukların ölümüyle alakalı sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre diye yazıyordu El Cezire Türk'ün haberinde. Suriye rejimine ait iki savaş uçağı İdlib'in güneyindeki Kefer -Nubul. Kefranbil beldesini bombalamıştı. Saldırıda aralarında iki çocuk ve bir kadının da bulunduğu Dört sivilin hayatını kaybettiği, Çok sayıda kişinin yaralandığından da bahsediliyordu. Hedef alınan bölgede yıkıma, büyük bir yıkıma sebep olmuş. Bugün söylediğiniz üzere bu ölümler devam ediyor. Bugün, sizin de söylediğiniz üzere savaşın 5. yıl dönümü başlamasının, deryadaki isyanın 5. yıl dönümü gazeteler nasıl bunu almış diye baktığınız zaman biraz önce bahsettiğim İdlib'deki şehir mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde İdlib'de ikinci IŞİD doğuyor şeklinde verilmiş. Dikkatler IŞİD'in üstü rak kooperasyonunda kimlerin katılacağına çevrilmişken Türkiye'nin sınırındaki İdlib IŞİD'in yeni kalesi haline geliyor diye söylenmiş ama işit bu bölgede değil. Ee, Suriye yönetimiyle anlaşarak ülkenin çeşitli bölgelerinden İdlib'e gelen cihatçılar bölgeye yeni üst haline getirilmiş. Fetih ordusunu ve diğer muhalif fraksiyonlarında katıldığı İdlib'deki cihatçı yürüyüş dün objektifleri böyle <gülüyor> yansıdı diye verilmiş. Bu tip haberlerden neden çocuklardan bahsedilmez? Burada yaşayan sivillerden neden hiç bahsedilmez. Yani savaş şu anda durdu. Halep Halep bir şekilde Esad rejiminin eline geçti. Ve büyük çatışmaların olmadığı bir durumdan bahsediliyor. Menbiç üzerinde odaklanmış şu andaki çatışmaların hedefi. Yani o da ee, Bir yandan da Rakka var. Buraya düzenlenecek operasyonlardan bahsediliyor. Şimdi bir de İdlib'den bahsetmeye başlamış. Ee, üzerinde Hizbullah tişörtlü bir Amerikalı gazetecinin daha önce Enesullah tarafından kaçırılmış... Onun verdiği demeçler üzerinden ikinci bir iddiye ikinci bir işit doğuyor evet, iddiye şeklinde diye herhalde e, Yunan kökenli bir Amerika gazeteci. Birleşik Devletlerinden bir gazeteci e, bu tip haberleri verdiğiniz zaman neden çocuk ölümlerinden bahsetmezsiniz ya da çocuk ölümlerinden neden hiç sayfanızın birinci say e, gazetenizin birinci sayfasında bahsetmezsiniz gazetede, hiçbir televizyon ama Cumhuriyetlerinde yok evet Cumhuriyet yani savaşın beşinci yıl dönemi ve bu şekilde mi verilmesi gerekiyor? Bu da yok. Yeni bir savaş mı isteniyor? İdlib'de yapılacak olan operasyon mu isteniyor? Ya da bu İdlib'de yapılacak operasyonla beraber aynı şekilde Halep'tekilerin başına gelenler buradakilerin de mi başına gelsin isteniyor? Birleşmiş Milletler'in raporlarından neden kimse bahsetmiyor? Kasti olarak vurulmuş su kaynaklarından bahseden bir açıklaması vardı dün. Birleşmiş Millet'e. Evet, ona da ona da değinmeliyiz bence. Sadece savaş alet kışkırtıcılığı yapılan ama herhangi bir şekilde ne Birleşmiş Milletlerden ne de o bölgedeki yaşanan çatışmalardan haberler vermeyen sonraki çatışmaların önünü açan haberler haberleri görüyoruz ve her yerde görüyoruz bunu Star gazetesinden Cumhuriyet gazetesine kadar hepsi aynı şekilde veriyor. Yani çok ağır bir durum olduğunu günlerdir söylemeye çalışıyoruz ama maalesef birazcık böyle... ...duymayan kulaklara... ...değiyor gibi... ...yani Yemen'de artık zamanla yarış varmış... ...sadece Suriye değil Suriye'de... Suriye'de ...Yeminle geçtik... Yani ...döneceğim ama şöyle bir şey var... ...zamana karşı yarış diye vermiş... ...Birleşmiş Milletler... ...yardım kuruluşları daha doğrusu... ...World Food Program... ...diye bir şey var... ...sadece... Üç aylık herhangi bir yiyecek denebilecek bir stoklama kaldığını söylemiş Yemen'den. Aç Yemenlere. Üçte biri ihtiyaç duyduklarının ancak üçte biri kadarı varmış. Ayrıca da en büyük insani krizi dün de söylemiştik. 20 milyon kişi dört ayrı ülkede Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Somali'de şimdiye kadar görülmemiş bir şey. Stephen O'Brien'in sözlerini söylemiştik. Ona da kısaca döneyim. De, hı hı. demiştim ama Suriye'yi asıl ele alalım su ve elektrik sıkıntısı devam ediyor her savaşın olduğu bölgede devam ettiği gibi Suriye'de de devam ediyor Şam'da da varmış bu sıkıntı günde 5 saat elektrik veriliyormuş mesela Şam'da Washington'dan Washington Post'un söylediğine göre yardımlarda durduruldu diyor hemen evet. hemen hiçbir yardım kalmadı yüz binlerce Suriyeli kuşatma altında diye bir yardım kuruluşunun Louisa Lavlock'un haberinden okuyabiliyoruz 14 Mart tarihli Washington Post'ta. Kuşu atma olmayan yerlerde de aynı şekilde sıkıntı var. 5,5 milyon kişiye su sağlayan su kaynağının e, Suriye ordusu tarafından bilinçli bir şekilde bombalandığını açıkladı. Kim? Birleşmiş Milletler. E, Aralık ayında gerçekleşen bir olaydan bahsediliyor. Su sıkıntısı yaşanmıştı. Ardından da işte bu su sıkıntısının devamında şu anda elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Evet, Başkan Şam'da. New York bazlı bir şey... Rejimin elindeki. ...kuruluşu var. Suriye'deki insani koşulları inceliyor. Ve insan hakları için doktorlar, Physicians for Human Rights diye, PHR diye kısaltılıyor. Yani artık yılın başından beri insani yardımın böyle damla akmıyor... ...tıp tıp damlama haline geldiğini söylemiş... Evet. ...çok berbat olduğunu söylüyor, söylüyor... ...durumun... ...ayrıntılı bir haber var... ...şimdilik burada bırakalım onu da... ...bir de Birleşmiş Milletler... ...İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden... ...çok ağır... ...kaldırması da ağır bir haber daha var... ...Suriye cezaevleri işkence yuvası halinde diye... ...Euronews'un haberi bu da... ...ya da Euronews... ...Euronews evet... Yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suriye'deki cezaevlerinde bulunan on binlerce tutuklunun, şimdi onlarla zaten 12. Ve kadın bin, ve çocuklar da var. 12 bin kişinin de idam edildiğini falan ıı, anlatan çok ayrıntılı raporu da vermiştik. Evet. Korkunç şartlarda. Şimdi evet aralarında çoluk çocuk bulunan acayip bir ıı, Cezayir'i işkence yuvası haline dönüşmüş durumda 10 binlerce tutuklu insanlık dışı bir ortamda ve insanlık dışı muameleye tabi kılınıyorlar diyor yani hem ortam hem de bizzat orada yapılan muamelede. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nü verdiği rakamlara göre 14.600 kişi cezailerinde işkence ve idamlarla hayatını kaybetmiş. 17 bin hatta. Yani Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü bu şekilde açıklamış. Yani, bu, Uluslararası Af Örgütü de biraz daha fazla işte 17.000'den fazla kişi diyor. Yani işkence, dayak ve açlıktan dolayı. Evet. Aç kalarak öldürülen insanlar var Suriye hapishanelerinde. Hem de 10.000'lerle ifade ediliyor. Yani binlerle diyeyim peki. 20.000'e 20 yakın neredeyse. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hussein de Cenevre'de bir açıklama yapmış. Yani hesap verilebilir bu cezasızlığın gitmesi lazım Suriye halkının uzlaşma ve barış bulması halinde. Gerçeğin ortaya konması ve tazminatların verilmesi gerekir demiş. İnsana şimdi çok uzak ve saçma gibi geliyor ama... Son derece normal talepler bunlar, bütün bunlar pazarlık konusu bile olamaz demiş yani mutlaka verilmesi gerekiyor demiş. Yani beşinci yıl demiştim, altıncı yıl oluyor bu sene. Altıncı evet. Evet. Alt, yani altı yıl bitti. Bitti. 320 binden fazla insan hayatını kaybetti, 145 bin kişi de kayıp. 145 bin insan kayıp. Evet ve bunların çoğu da çocuklarda. Yani e, aradığında siviller de vardır. Evet. Tabii. Hayatını kaybedenlerin 96.000'den fazlası sivil. bin. Evet bu senin dediğine dönelim. Barada Vadisi'nde su tedariki hükümet güçleri tarafından saldırıya uğramış bütün vadidi. Bu da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden. Savaş suçu bu diyorlar. Yani Ki, su kaynaklarını vuruyor. Şöyle oldu. Karşı tarafla anlaşma sağlandı. Yani gelin tamir edin. Rejimden istendi işte bu gelin tamir edin su sağlasın denildi. Ee, heyet gittikten gittiği sırada vuruldu tekrardan darma duman edildi o baraj su, su, o su, su tesisi Tek... ve Şam'ın %70'ini karşılıyormuş evet. su kaynaklarını onu vuruyorlar yani evet. 2016 sonunda aralıkta kesilmesiyle 6 milyon kişiye su verilememişti ayrıca da ıdlib demin konuştuk Edlib'de Suriye Arap Kızılayı'nın rejim güçleri tarafından bombalanması olayı var. Bu da savaş suçu her şey savaş suçu artık yani. Daha fazla savaş suçu içinde çana kaçan gazeteler var. Yani rakamdan bahsedeyim istiyorsanız biraz. Suriye iç Savaşı'nda insan haklarını rapor eden e, örgüte göre, insan hakları ihlallerini rapor eden örgüte göre e, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü İngiltere merkezli IŞİD 3700'den fazla insan öldürmüş. Amerika liderliğindeki koalisyon hava saldırılarında 920 sivili öldürmüş. Yine Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye'nin kuzeyindeki muhalifleri destekleyen Türkiye'nin de 500'den fazla sivil öldürdüğü söyleniyor. Öyle mi Türkiye'nin evet. de? Tabii Türkiye'de bunun bir tarafı çoktandır. Fırat Kalkın'a ile beraber. Yani bir zamanlar Genelkurmay sürekli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri rapor veriyordu. Şu kadar hedef vuruldu, şu kadar hedef imha edildi, şu kadar... Etkisiz hale getirildi insan diye. İşte. O düşünce herkes var. Mesela İdlib'de terörist var. Bütün İdlib terörist. Ya da bir evin içerisinde terörist girdi. O evin hepsi terörist. Ee, gibi düşüncelerle beraber şey yaptığınız zaman. E kendi diyalogunuzu kurduğunuz zaman. Kendi retoriyenizi geliştirdiğiniz zaman. Kimsenin hesap vermeye ihtiyacı duymuyor. Ne evet, Türkiye'nin ne Rusya'nın ne Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ne de Esad rejiminin. Re Şam Sürekli rejimi. Ve... savaş suçları işleyiliyor. Evet ver reddediliyor. Şam rejimi ve Rusya sivilleri öldürdüklerini ve işkenceyi reddediyor. Muhalif gruplar da Türkiye ve sivilleri hedef aldığını kabul etmiyor. Ama bir diğer taraftan da muhalif grupların açtığı topçu ateşiyle beraber 7 binden fazla insanın hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. <gülüyor> ve yani şeyi söylemek mümkün değil yani. Bunun altından nasıl kalkılacağını Birleşmiş Milletler raporu Suriye ordusu. ...Şam'ın su kaynağını bilerek vurdu diyor. Beş buçuk milyon kişinin kaynağından bahsediyoruz. Evet. Su içecekler sadece yaşamak için yani. Ve yemek pişirecekler mesela bu kaynağı. Sınıf tanımayan doktorların da bir raporu vardı Suriye'yle alakalı. Altı yıldır süren bu savaşın ülkeye soktuğu hali bir kez daha gözler önüne sürüyor diye anlatılıyor CNN Türkçe. Rapora göre ülkede sadece çatışmalar değil... ...savaşın yarattığı yıkımın bir sonucu olarak ortaya çıkan açlık ve salgınlar da can alıyormuş... Sınır tanımayan doktorlar kızamık, çocuk felci, tüberküloz gibi tedavi edilebilir evet. hastalıkların ölüm nedenlerinin arasında baş çektiğinden bahsetmiş. Evet, hastane yok, doktor yok çünkü. Teda tedavi edilebilir hastalıklar yüzünden insanlar hayatını kaybediyor. Evet, yani 2016'da, 2016'da, bu raporların hepsi 6. yıl dolayısıyla bir gün önce dön, dolmadan çıktı. Hiçbirine rastlamıyoruz yani. 2016'da Aziz ve Halep kentlerin çeşitli bölgelerinde 81 sağlık tesisi hasar görmüş ya da yok edilmiş. Bunlardan bazıları birden fazla kez hedef olmuşlar bu saldırılara. Evet. Hastaneler neler yahu? Evet Suriye hükümeti tabii büyük sorumluluğu var. Savaş suçu işte diyor Birleşmiş Milletler raporu ama aynı zamanda isyancı gruplarında hedef gözetmeden saldırı düzenlemek ve sivil ölümlerle evet. yol açmakla suçlanıyorlar. Altıncı yıl dönümünden bir gün önce yayınlanan Birleşmiş Milletler raporu, işte sen de söyledin bir kez daha tekrarlayalım. 320 bin insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Evet. Yani 320 bin bölü altı nedir? Beş günde 500 kişi mi? Ölüyor. Nedir? Öyle bir şey işte. Çok acayip yani. Yılda 53 bine tekabül ediyor bu. Bunun hesabını da yaptırdınız bana. Evet. Yani böyle... Günde 145 kişi. Günde 145 kişi. Her gün. Her gün. Akıl olur işte. Daha da fazla istiyorlar. Evet. Daha, da fazla, daha farklı bölgelerde savaş çıksın ve devam etsin bu operasyonlar istiyorlar. Evet, Suriye taahhütlerini bozdu demiş Türkiye için. Muhaliflerin Astana'daki barış görüşmelerini boykot etmesinden de Türkiye'yi sorumlu tutmuş. Bu da Deutsche Welle'nin bir haberi. Suriye hükümeti, Türkiye Rusya ve İran öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlanması beklenen 3. tur Su Suriye barış görüşmelerini boykot edince Türkiye, Türkiye'nin taahhütlerini bozduğunu gösterdiğini söylüyor. Neden boykot etti Türkiye? ...bu görüşmeleri... ...biliyor muyuz? Bu aralar... E, sağ sol belli olacak gibi durmuyor ki... ...nasıl anlatabilirim o durumda? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da... ...Rusya Savunma Bakanlığı'nın boykot kararı alan... ...Suriyeli muhalif komutanlarla... ...irtibat halinde olduğunu söylemiş... ...ama üç... ...garantörden biri... ...Suriye Hükümet Temsilcisi söylüyor... ...Beşşar Caferi... ...üç garantörden biri taahhüdünü bozarsa... ...ki Türkiye'den bahsediyorum... ...bu silahlı grupların görüşmelere katılıp katılmaması konusunun... ...Türkiye'ye sorulması gerektiği anlamına gelir demiş. Bilmiyoruz. Belki bu Rakka-Membiç tartışmaları sırasında ortaya çıkan şey üzerinde ...kavuklar değil mi? Evet. Evet. O da belli değil şu anda. O hiçbir şey belli değil. Sadece ölen sayısı da belli olmamakla beraber... ...tahmini insanı küçük dini yutturacak kadar korkunç rakamlar var... ...ölüm kalım meselelerinde... Su kaynakları buluyor. Bu arada bir başka haber de var Hürriyet'ten. Şanlıurfa'nın Akçakale sınır ilçesiyle Suriye'nin Tel Abyad ilçesi arasında yerleştirilen güvenlik duvarlarından. Güvenlik duvarı diyorlar onlara da işte setler çekiyor. Protatif. Dördü sabah saatlerinde kaldırılmış. Neden? prototip başka yere taşınacaktır. Başka yerin önceliği vardır belki de. Taşınma saati mi geldi? Dur, dördüken metre neden duvar kaldırsın 4 metre yüksekliğinde ve 2 metre genişliğinde beton duvar Hayır belki şeydir. Ülke politikası değişiyor mudur? Belki de PYD'nin kontrolünde olan diyor Tel Abyad'la Akçakale arasında güvenlik amacıyla beton duvarlar örülmüştü. 4 metre 2 metre. Barış mı geliyor diyorsunuz yani? Hayır belki de savaş geliyor. Hmm, geçmek için diyorsunuz. Hmm. Tam tersi olabilir. Evet benim evet. aklıma gelmemişti. Savaş saatlerinde... ...dördü ekipler tarafından kaldırılmış... ...kaldırılan beton duvarın yerine... ...tedbir amaçlı... ...çelik kapı takılacak... ...artık absürditenin sonu yok... Yani ...kapı takılacak... ovada o ...duvarın kaldırılmasıyla ilgili... ...herhangi bir açıklama yapılmamış... ...olası sivil geçişlerde... ...kullanılması amacıyla... ...çelik bir kapı takılacağı diyor... ...hürriyetine sormak lazım... ...bilmiyorum anlamadım... Burada keselim ve ondan sonra da şey geçelim ikinci yarım saatte. Avrupa'da seçim sezonu başlıyor. Hollanda'da bu yıl içinde yapılacak ve kıtanın geleceğini etkileyebilecek seçimlerden ilk için sandık başına gidiliyor. Ama büyük bir kriz var. Diplomatik krizin hadd hesabı yok. Türkiye ile Hollanda arasında işin içine Bosna Srebrenica katliamı da girdi. İpin ucu çoktan kaçmış durumda. Suriye ile pek uğraşılmıyor şu sıralarda. Başka krizlerle var. Biz de onları şimdi ikinci yarım saat içinde ele almaya çalışacağız. Açık gazete This land is your land This land is my land From California To the New York Island From the redwood forests To the Gulf Stream waters Oh yes, this land belongs to you and me As I went roaming That ribbon of a highway I saw above me That endless skyway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 This land belongs to you and me I roamed and rambled I followed my footsteps Across the golden sands Of your diamond deserts And all around me our voice kept saying Oh, this land belongs to you and me This land is your land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 This land belongs to you and me This land belongs to you and me -Fonte dinledik bir süreden beri dinlemeye devam ediyoruz zaman zaman. 90 yaşında Amerika'nın ve dünyanın yetiştirdiği en büyük şarkıcı ve aktivistlerden biri. Ve kendisinin çok çeşitli janrlarda ve çeşitli e, kültürlere bağlı folk şarkılarını da seslendirmesinin örneklerine yer vermeye çalıştık. İşte Havana Gila gibi Yahudi şarkılarından İrlanda halk şarkılarına da hani boy gibi ya da Kukurku Paloma gibi Meksika bölgesinden gelen bir şarkıdan ...şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Amerika'nın en tanınmış... ...Odigatri'nin... ...ünlü şarkısı... ...Veslander's Yorland'e de... ...seslendirdiğini duyduk. Oldukça farklı bir... ...maş tonundan çok farklı... ...yeni oynak bir havada söyledi. Çok başarılı bir icra olduğu da... ...eleştirmenler tarafından... ...söylenir bu da. Evet, devam ediyoruz... ...Açık Radyo'da, Açık Gazete... De olayları değerlendirmeye haber ve yorum yapmaya çalışarak gidiyoruz Avrupa'da seçim sezonu başlıyor ne olacağı bellisiz Hollanda e, bu yıl içinde yapılacak bir dizi seçimden ilki için Avrupa'da seçime gidiyor bütün kıtanın geleceği etkilenebilecek deniyor ama Türkiye ile Hollanda arasında da çok önemli artık diplomasi e, diplomatik kriz kelimesini bile zorlayacak kadar büyüklükte bir çatlak ve çok seslerin yükseldiği telefonda birbirlerine başbakanların karşılıklı bağrıştığı bir durumdan bahsediyoruz ve katliam sadaları da yükseliyor. Hemen ona geçmeden anketlerden bahsedeyim. Normalde Türkiye'deki seçimlerdeki anketlerden bahsetmiyoruz ama Hollanda'daki seçimlerin anketlerini verebiliriz. Biraz daha Gözde görülür ve elle tutulabilir. Sonuçlar elde edilebilir bu anketler aracılığıyla belki. Son anketlere göre aşırı sadece Özgürlük Partisi. Gert Bilders'in partisi. 11 yıllık lideri Gerts Bilders'in anketlerde %16'ya ulaşmasını görmüş. Anketlerde oylarını ciddi oranda arttıran Wilders Parlamentodaki sandalye sayısını ikiye katlayabilirmiş. Fakat partisi, Özgürlük Partisi yani. 2010 yılında... 2010 yılında da oyların 15.7'sini elde etmiş ancak 2012'de %10'un altında kalarak çoğunu elde edememiş. Daha önce mutlak çoğunluğa daha önce mutlak çoğunluğa ulaşamamış Özgürlük Partisi. Şu anda hiçbir partiyle ittifak kurmak da istemiyormuş. Anketlere göre Mark Rutte'nin partisi Başbakan e, Mark Rutte. Evet, 26 milletvekili çıkarabilirmiş. Öngörü bu şekilde. Hollanda'da 76 milletvekiliyle hükümet kurulabiliyormuş. Evet, 150 sandalye var parlamentoda, 31 parti yarışıyor. Bunlardan 14'ünün de en az bir sandalye kalması, kazanması bekleniyormuş. 12, 13 milyona yakın, 12,7 milyon kayıtlı seçmen var. Aralarında tabii Türkler de, Türk kökenliler de var, Hollanda vatandaşı olanlar. Evet, 2012'den bu yana 11 parti parlamentoda destek temsil ediliyormuş. Bu seçimlerin ardından parti sayısının 13'e yükselebileceğinden bahsediliyor. Geleneksel partiler kan kaybetme, kaybetmeye devam ediyor diye yazıyor bildiğin evet. haber sitesinde. Genellikle de hükümet kurma görevi seçimde birinci gelen partinin liderine veriliyorsa da Hollanda'da ikinci dünya savaşından bu yana üç kez de seçimi kazanan parti daha sonra kurulan hükümetlerin dışında kalmış. Evet. Her koalisyon de partisi işçi partisi. Evet, koalisyon onlar da kötü bir şey olarak bakılmıyor koalisyona hmm. istikrarsızlık getiren bir şey diye her zaman koalisyon oluyor ve istikrarda oluyor istikrarda oluyor evet e, Rutte ile Vindersin birbirlerine güvenmedikleri haberi var kutuplaşma daha da artacak diye anketler gösteriyormuş BBC Türkçe'nin haberi bu o 15 Mart'ta Hollanda genel seçimleri var. Sonra Fransa geliyor 23 Nisan'da birinci tur, 7 Mayıs'ta ikinci tur, sonra da Eylül'de de Almanya genel seçimleri. Yani Avrupa'nın en önemli bazı ülkeleri, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Hollanda'da ağırlıklı bir ülke tabii. Üçüne de tanık olacağız. Önce Hollanda'dan başlıyoruz. Ana gündem göç, söylemde milliyetçi. Ve solda kan kaybı var. Senin de biraz önce belirttiğin değindiğin gibi. 9.30'da başlıyormuş. saat 23'de e, oranın saatiyle sona veriyormuş. Oy kullanma işlemi. Evet. Önemli olarak nitelendiriliyor. E, eğer Wilders kazanırsa Brexit ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın göreve gelmesiyle başlayan düzen karşıtı iktidar trendinin devamı olarak görülecekmiş. Belki de düzenin ta kendisinin Devamlı evet. olarak da görülebilir. Bunu etraflıca konuşmaktayız zaten epeydir. Epeyden beri ama daha da uzunca süre konuşacağı benziyoruz. Mark Rutte şey demiş Hollanda'nın baş, başbakanı... ...seçimlerden hem oy oranını hem de sandalye sayısını artırarak çıkması beklenen Wilders'le... ...hükümet kurmayacağını açıklamış. Hı hı. Peşinen söylüyor. O zaman Wilders'in başbakan olma şansını azaltan bir gelişme olarak yorumlanıyor. İki parti lideri arasında güvensizlik varmış. İşte kemer sıkma politikaları, neoliberalizm vesaire hükümetin düşmesine neden olmuştu. İki, Wilders 2010 genel seçimlerinin ardında azınlık hükümetini destekleyip sonradan da hükümetin düşmesine neden olmuştu desteğini çekerek. Rutte Wilders'le beraber bir herhangi bir koalisyon kurmayacağını söylüyor ama seçim öncesi söylemleri açısından bakıldığı zaman Wilders'in kendi taraf, tarafına doğru çekilmiş olduğuna dair de da da çeşitli analizler var. Wilders de diyordu aslında seçimde söyledikleri, özellikle göçmen karşıtı sözlerinden ötürü Rutte benim söylediklerimi tekrar ediyor. Bunlar benim söylemlerim diye de açık bir şekilde ha. söylemişti. Cümetorta İşçi Partisi'nin ciddi bir oy kaybına uğraması bekleniyormuş. %25 almıştı 2012 seçimlerinde. Bu bu sefer %10'un altında kalması da bekleniyor. Solun yükselen yıldızıysa yeşil sol parti. 31 yaşında genç bir lider ve Jesse Klaver. Yükselişe geçmiş. Belki hükümet kurma çalışmalarına dahil olabileceği de konuşuluyor. Onlarsa yeşil sol parti GL göçmen dağılımının Avrupa genelinde daha adaletli bir şekilde yapılmasını ve ülke içindeki gençlerin radikalleşmesini önleyici adımlar atmasını istiyor deniyor. Sosyalist Parti ise solun bir diğer oluşumu yüzde on civarındaki kemik kitlesini korur deniyor. Hı. Bakalım göreceğiz. Ee, Davuç Avel dedik anketlerde ise Hollanda'da sonucu merakla beklenen parlamento seçimlerine bir gün kala diye yazmışlar. Aşırı sadece Wilders'in özgürlük partisi kamuoyu araştırmalarında oy kaybetmeye devam ediyormuş. Hı. Dört farklı kamuoyu araştırma şirketinin ortak tahmini Wilders'in partisinin seçimlerde birinci parti olarak çıkmayacağı yönündeymiş. Biraz önceki söyledi söylediğim haberin tersine bir gündekinin tersine. <gülüyor> Salı günü akşam saatlerinde açıklanan son tahminlere göre dün yani Özgürlük Partisi %13 civarında oy alması beklememiş. Rutte arttırmış Türkiye ile kriz dolayısıyla oylarını. Zaten e, bir şey de açıklaması yapmıştı. Türkiye'nin yaptırımları o kadar da kötü değil çok da kötü değil demişti. Hollanda'dan öfkelenmesi için daha fazla neden olduğunu da belirtmiş. Rutte yaşanan olaylarda. Hollanda'nın öfkelenmesi için daha doğrusu. <gülüyor> Tabii yani başkonsolosluğunun. Bayrağını indirip yerine Türk bayrağı çektiler. Bundan daha fazla ofkelenebilecek bir nokta var mıdır? Bunu da konsolosluk etkileri yaptı diye üstüne attılar üstelik. Yani Anadolu bu, Ajansı'ndan. Anadolu Ajansı'ndan ve El Cezire'de oradan alarak yayınladı El Cezire Türk'te. Katar'ın değil mi o? El Katar'ın Cezire'de evet. Ben. Ondan sonra Türkiye'nin büyük mütefiklerinden işte ve nimetlerinden. Neyse şey ama çok acayip bir şeyde sert bir dille eleştirmişti zaten Hollanda baş konsolosu bu kocaman bir yalandır demişti. Saçmalık demişti. Yani Hollanda bayrağını büyükelçi görevlisinin indirdiğini söylemenin absürt, saçma olduğunu söylemiş ve ben bu Hollanda'ya ait toprağa bir saldırıdır. Bayrağı yeniden ben çektim diye konuşmuştu. Schuddeboom baş e, konsolos ya zaten böyle bir şeyin düşünmesi bile imkansız İçeriden, Adamda görüyoruz adamın yürüdüğünü, tek bir getirdiğini, Rabia işareti yaptığını falan. neyse. Böyleydi e, şimdi de başka bir şey var Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız diyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Tanıyor muyuz? Daha önce niye söylenmedi böyle bir şey ben ya, şimdi öğrendim. E i̇şte zamanı gelmiş herhalde. Da, kim bilir daha neler var da yeni, böyle krizleri bekliyoruz öğrenmek. Evet, Krizlerle onların öğrenmek. Onların cibilliyetinin diyor. Dur dur, dur ifade, yapmayın. E, aynen. Devam yani. etmeyin lütfen biliyetinin karakterinin yapmayın ne kadar bozuk olduğunu Aha. 80 bin boşna orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Hollandalılar mı kat 80 demiş? bin boşna şey 8 bin 8 80 bin, bin mi dedi evet mi? 80 bin dedi orada bir kampta özür dilerim düzelteyim 8 bin boşna orada nasıl katlettiklerinden tanırız bunları iyi biliriz demiş ayrıca da Angela Merkel e de Almanya şansölyesi Başbakanı Tepki göstermiş. Senin ondan farkın olmadığını da biliyoruz demiş konuşmasında. Ya geçtiğimiz ay buradaydı daha. Şans söylemelerken. Evet. Almanya'dan böyle bir katliam yapmış. Hayır. Yani 8 bin boşuna orada katlettiklerini söylüyor. Şimdi olay şöyleydi Yugoslavya iç savaşı sırasında onun yakından da takip etmeye çalıştıktı bizde. Radyo'nun yeni kurulduğu dönemlerde olmasına rağmen. Bosna Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 13-18 Temmuz 1995 tarihleri arasında radyo yayına geçmeden hemen önceki aylarda gerçekleşen bir olaydı. 8000 genç ve yetişkin Müslüman erkek Bosnalı Sırp güçler tarafından öldürülmüştü. Neden peki Erdoğan şey diyor? Hollandalılar öldürdü diyor. Yani şöyle bir gerçeklik payı var söylediğinde o da Birleşmiş Milletlerin e, güvenli bölge cep olduğu e, söyledi, ilan edilmişti kentte ve çatışmalardan kaçan katliamlardan kaçan olası katliamlardan da kaçan çok sayıda sivil bulunuyordu kenti de Birleşmiş Milletler adına koruyan Hollandalı birlikler ellerindeki 5 bin siviri Bosnalı milislerin eline teslim etmişlerdi çok Vahim olaylar olmuştu, yargılandılar da zaten. Lahye kentinde bu olayla alakalı görülen davada kararı okuyan yargıçlar Larissa Salvin, Hollandalı Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin kontrolleri altındaki kamptan götürülen askerlerin öldürüleceğini bilmesi gerektiğini, çünkü o dönemde Sırpların savaş suçları işlerine dair kanıtlar bulunduğunu da vurgulamıştı diye yazıyor Bir Biz Türkçe'de. Evet maalesef bütün bu savaşlarda olduğu gibi son derece kirli yönleri var. Hem Birleşmiş Milletler hem Hollandalı korunma askerleri hem de e, Aliye İzzet Begoviç ve şeyi, o zamanki Bosna yönetimi de haberdar olduğuna dair de yazılar ve analizler çıktı maalesef yani. Bunun da biraz politik bir avantaj elde etmek için bilinip de ses çıkarılmadığı gibi şeyler de Fotoğraflar var. Fotoğraflar da var. Ratko Miladiç'le Hollandalı komutan Ton Karemas'ın kadeh kaldırdıkları bu katliamdan evet. hemen önce. Ama niye şimdi? Niye şimdi bu hatırlatılıyor? Yeniden mi hatırlatılıyor? Ya da daha önce neden söylenmiyordu da şimdi söyleniyor? Ee, niye genç nesiller bunu daha önce söylenmedi? Bunlar kin, bilmiyorlar. Kindar bir durum var belki. Ee, yani bu fırsat kullanılıyor. Fırsatlar Olabilir. üzerinden işleyen bir tarihten bahsediyoruz? Evet, yani? maalesef öyle. Hollanda'dan da Erdoğan'a Srebrenica konusunda bir yanıt gelmiş. Bu BBC'den okuduğumuz bir haberdi, cibilliyet meselesi. Birleşmiş Milletler burada yaşananları soykırım olarak da nitelemişti. Ama Hollandalıların öldürücükleri söylenemez tabii ki. Sırp milisler öldürdüm. senin de söylediğin gibi Ratko Mladic Sırp kasabı diye adlandırılan bir kişiydi zaten sonra yargılandı Mladic evet savaş suçları mahkemesinde bu da dahil olmak üzere Srebrenica hala tam ölüm sayısı tespit edilemedi parti parti maalesef kazılar yapılıyor ve gömülüyor yani toplu mezarlardan çıkarılıyor. korkunç bir olaydı Bundan 21 sene önceki, 22 sene önceki bir olay. Hollanda'dan da Erdoğan'a yanız gelmiş İğrenç bir yalan diyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte Tayyip Erdoğan'ın biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenica katliamından tanırız demesini iğrenç bir yalan diye nitelemiş. Savaşın bile bir ahlakı, bir kuralı vardır. Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz diyor ayrıca da Erdoğan. Aha Hollandalı gibi olursa açar onu söyleyeyim demiş. Ayrıca çok ağır bence de. Şu seçimler bittikten sonra ne olacak çok merak ediyorum. Ben de e, gerçekten e, bir de e, yani şimdi savaşta bile sağlık ekiplerine açılmaz diyor ama e, hemen komşumuzda. İki komşumuzda da böyle hastanelere hatta e, yalnız iki komşumuzda değil Suriye ve Irak'ta değil. Aynı zamanda Yemen'de de hastanelerin yakın müttefikimiz Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri NATO ortağımız müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin de bombardımanlarında da hastanelerin bombalandığını, savaş suçları işlediğini biliyoruz. Onlardan bahsetmemiş Erdoğan. Mitter'ları mı dediniz? Yok. Öyle bir şey söylemek. Pardon. Yanlış anladım. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Hollanda Haber ajansına konuşmuş ANP'ye, Rutte ve Erdoğan gerginliği artırmaya devam ediyor demiş. Bir iğrenç bir tarihi bir yalan demiş ve e, a, Peki bu arada hükümetin, e, tü, da AK Parti'nin Türkiye doğrudan yatırımlarda başı çeken Hollanda'ya ekonomik yaptırım kararı almaması da dikkat çekiyor. Neden? Bilmiyorum. Başından beri özür dilemeyeceklerine, aksine Türkiye'nin özür dilemesi gerektiğini söylüyor Hollanda Başbakanı Rutte. Yani çok... Acayip. Birleşim. İş başka aşk başka manasına geliyor evet. bu. Bir de başka bir, bir de şey var. Politik, politik bu şeyler yaptırımlar ekonomik yaptırımlardan farksız bir şey mi? Hiçbirbirine de temas etmeden bir şekilde mi ilerler genelde? Ben bilmediğim için soruyorum. Yani bir ülke ekonomik yaptırım uygulayacağız ama ekon şey siyasi yaptırım uygulayacağız ama ekonomik ilişkilerimiz aynı şekilde devam etsin diyebilmek mümkün mü? Öyle anlaşılıyor. Güzelmiş. Çünkü cibilliyetleri karakteri bozuk olan. Ve savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açan insanlarla... Ticaret yapmanın bir sakıncası ticaret yok. Ticaret yok. En büyük ticaret ortağı olabiliyor evet. mesela. İşte belki istiridiyeler, deniz kabuğu, şer kabuğu... Esad rejimiyle de yapılsın o zaman. Evet yapılabilir. Neden olmuyor? Yapılabilir. Ya da Irak'taki yönetimle, Politik ya, yaptırımlar aynı şekilde uygulansa ama ekonomik yaptırımlarda sorun olmasın. Ol, Evet öyle zaten. Bir de zaten bu senin söylediğini de doğrulayan bir manşeti vardı dün bir gün gazetesinin. Dün söyleyemedik şimdi sırası tam burasıdır. Başbakan Yıldırım Hollanda ile yaşanan krizde sesini pek çıkartmıyor. Akıllara gemicilik şirketlerini getirdi diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel. Reisleri oy için Hollanda ile gemileri yakarken Yıldırım'ın itidali manidar demiş bir güne de bir demeç vermiş Nurcan Gökdemir'e başbakan hükümette bu konudaki en sessiz isim reisleri birkaç yüz bin o için Hollanda ile gemileri yakarken Yıldırım ailesinin reisinin Hollanda konusundaki itidali manidar galiba aklı kendi gemilerinde demiş ve e, şirketlerinin sayısız şirketi var. 28 kadar şirketi olduğu söyleniyordu. Çocuklarını kendisini var mı? E, bıraktı. Hayır, onlara hı. bıraktı çocuklarını ama şirketlerin isimleri mesela şöyle dördünü veriyor. Zealand Shipping Hollanda. Hı hı. Hı hı. Hollanda şirketi. Q Shipping Hollanda. Castillo Real Estate Hollanda. Chartered Hollanda. Leker Hollanda. E, Lekker mi deniyorlardı? Hollanda'da kullanılan tepkiler var ya, bir şey iyi olduğu zaman söylenen. Öyle mi? Hmm. Lekker. Lekker. Evet. Hepsi Hollanda'da mıymış? Bunlar Hollanda'ymış, başka da var. Sefine Denizcilik, Yalova, Bahçart, İstanbul falan ama yani bayağı Hollanda'yla çok sıkı ilişkiler var ama onu zaten kapsamıyor hmm. da söyledi anladığım kadarıyla. Hı. Hmm. Alman İçişleri Bakanı da Erdoğan'ın suçlamaları absürt demiş. Yani saçma demiş Thomas Dömmelzier. Merkel'in teröre destek verdiği iddiasını. yani. Peki Birleşmiş Milletler'den de ağır raporlar geliyor. Onlara da değineceğiz e, birazdan. Yani 9.30-10 arasında da değinebiliriz ama Birleşmiş Milletler'den ve NATO'dan çıkmayı düşünmüyor değil mi Türkiye? NATO sakin olun dedi her iki tarafa da ne yapıyorsunuz dedi. Zaten Rusya başımız hemen Ama tepesinde bir, uçuşuyor. Birleşmiş milletleri ağır bu rapora karşı tepki geldi. Böyle mi? Güneydoğu raporuna yani bir edilen şeyler. Ha. O konuda orada. Bir de Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısının yani absürditeyi artık duruğa taşıdığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir şey var. Holstein tipi Hollanda tipi ...yirmi ineği varmış... ...bunu birisini kesip... ...kavurma yaparak meclis üyelerine... ...dağıtacağını söylemiş Hüseyin abini sipahi... ...tepki olarak mı? Evet tepki olarak... Laka. ...bahara doğru keseceğim ama demiş... ...şimdi kesmeyeceğim ama tepki gelmiş... ...hemen kes hemen kes diye... ...kesmezsen adam değilsin diye söylemişler ee, mi? Öyle? He, herhalde onun üzerine o da atların ezdiği, itlerin ısırdığı vatandaşlarımıza sarı iğneyi keserek görüntülü bir mesaj vermeyi düşünüyorum demiş ama İnsan, sarı iğnek değil hayvan ki, horchlein sarı değil ki, bir siyah beyazdır benim bildiğim lekeli. Neyse benim anladığım bir konu değil. Şimdi o kadar. Karışmıştır. Bir Türk ırkına karışmıştır. Çoğun. Sarı iğneyi keserek görüntülü bir mesaj vermeyi düşünüyorum. Bugün yetiştiremedik. Cuma'ya keseceğiz. Etini burada dağıtacağız. Ancak hmm. ...Hollanda hükümeti özür dilerse... ...Sarı Holstein ineğimiz... ...kesilmekten kurtulabilir demiş... ...daha neler göreceğiz Allah'ım... Ho ...Sarı Holstein ineği gördünüz işte... ...gördüm evet... ...Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinyadar da... ...yardımcısının bu tavrına tepki göstermiş... ...sevgili kardeşim... ...ne Hollanda'nın faşistleşen iç siyasetine... ...ne de ülkemizin iç siyasetine... ...o ineğin kuyruğunu... ...kurban ettirmem demiş... Buna ilginç bir tepki de hakim. Kısaltılmışı hakim olan Hayvan Hakları İzleme Komitesi cevap vermiş. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir ineğin katledilmesi cinayettir demiş. Yani evet. baş, başka şeylerde cinayet olmuyor ama. Yani ineğin mesela haberi olsa of evet. O zaman olmaz mı olacak siyasi yani. bir cinayet. Çok acayip bir tepki de Gerçekten buradan. Gerçekten sarı horstan ineği yok mu? Bilmiyorum ben görmedim. O zaman kalalım yani. diye dinleyicilerimize de soralım. Sarı Holstein ineği gibi gören varsa. Selahattin'e baktım o da bilmiyor. Siyah beyaz olur onlar. Yanlışlıkla bir, bir de cinayete kurban gitmesin ya. başka bir inekte. O yüzden söylüyorum. Uyarmak lazım buradan kendisini. Holstein ineği diye Türk ineği kesmesinler. Ya evet. da aynen Sındık Hollanda kızı. bayrağı yakacağım diye Fransa bayrağını yaktıkları gibi. Evet, bir de Hollandalı gazeteci tepki göstereceğim diye Norveçli gazeteci tepki gösterme dövme durumu var. Evet. Daha önce de tarihte bunlar vardı. Japon, Çinli turiste e, tepki göstereceğim diye Koreli turisti dövmek, Rusya konsolosunu yürüyeceğim diye Hollanda konsolosunu yürümek gibi. Devam ediyor. Evet. Yanlışlığın önüne geçmemiz lazım. Bizim de şeyimiz bu olsun, e, katkımız bu olsun böyle yanlışlıklar olmasın. <gülüyor> evet. Şimdi bir. ...ara verelim bunun üstüne nefes alalım... ...benim de öksürüğüm tut, geçer belki... ...bu durumlar karşısında... ...şeyleri de söyleyelim... ...Venedik Komisyonu raporu... Iı, ...açıklandı ve önemli... ...hukuki şeyler var... ...eleştiriler var Türkiye'ye... Ee, ...rejim konusunda... Iı, ...ve... E, ...Diyarbakır'da da... ...herkes için hukuk paneli yapıldı... ...onlardan da bahsedeceğiz... ...barış ve demokrasinin yeniden inşasının... ...birlikte mücadeleden geçtiğini... ...ifade edenler var. Ee, bir de... Evet, ...diğer konuları... ...daha sonra... ...önce Cengiz Aktar'la... ...Türkiye'nin Avrupa'dan... ...kendi kendini çıkarttığı... ...yolunda evrensele bir... ...demeç vermişti Cengiz Aktar... ...onun üzerinden... Bu batı, Türkiye, batı ilişkileri ne oluyor? Yalnız Avrupa Birliği değil, bütün batı dünyasıyla çok ciddi bir gerilim var. Onları da konuşacağız. Açık gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Sabah şerifler hayırlı olsun. Sabah şairler ayrı olsun. Evet. Türkiye Avrupa'dan kendi kendini çıkarttı diyorsun. Evet, değil mi? Böyle bir, bir formül geldi aklıma hakkında. zorla değil mi? Çok evet. nereye doğru? Doğu batıya doğru mu? Doğuya doğru mu bir? O, o da belirli değil tabii. Yani doğuda da işte bu falan bunlar biraz suya düştü galiba. Bir yani. Kimsenin ilgilendiği yok Gündemde değil Böyle hmm. bir tuhaf bir e, Bir yalnızlık hali işte değersiz yalnızlık Veya onlar değerli diyorlardı ya evet. Değerli yalnızlık Herhalde böyle bir şey yani Şimdi bu kurumlarla olan <gülüyor> ilişkileri bir gözden geçirelim Diyorum Lütfen. yani Aslında yeni bir şey yok Ama üst üste geliyor ee, Ve yani Avrupa ile olan ağız dalaşı artık birriz krize dönüşüyor bu Avrupa Konseyi önemli tabi orada epey bir sorun var üç tane temel Kurumu ile diiyor şu sırada Ankara Beledik Komisyonuyla Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi meclisiyle ve insan hakları Avrupa mahkemesiyle. Şimdi Venedik Komisyonun bir <gülüyor> raporu çıktı biliyorsunuz. Evet. Birkaç hafta önce yeni de değil. Bu tam anlamıyla ya birkaç gün önce daha doğrusu tam anlamıyla da yansımadı basına zaten yani basın işte kaç kişi kaldı. Rapor çok sert bir rapor ve yani o hal sürerken referandum olamaz diyen bir rapor. Binali Yıldırım e, dün e, siz işinize bakın haddinizi bilin falan dedi. E, bu siyasi bir rapor yazmışsınız dedi. E, kestirip attı. E, burada önemli bir nokta daha var. E, Venedik Komisyonu bu e, e, ihraçlarla ilgili e, onlara bir e, merhem e, olabilecek bu idari komisyonun da yetersiz e, olduğunu söylüyor. Yani idari komisyon kurulacaktı ya da hala da kurulmadı bu arada. Bildiğim kadarıyla evet. e, yani bu işten çıkarmalar, ihraçlarla ilgili bir komisyon bağımsız e, sözüm ona bir komisyon kurulacaktı. Bunun zaten <gülüyor> yani kurulsa da kurulmasa da yetersiz olacağını söylüyor Venedik Komisyonu raporu. Şimdi Venedik Komisyonu ııı e, Avrupa Konseyi altında istişari bir kurum yani 1989 sonrasında kurulan yani bir yaptırımı falan yok ama söyledikleri tabi çok önemli ve büyük ee, ağırlık da taşıyor değil mi yani önemli elbette elbette pek üye ülkelerden uzman hakimlerin içinde bulunduğu yani hukuk adamlarının diyelim bir komisyon. Ee, şimdi e, bunu bir kenara koyalım. Tabii bu aynı şekilde e, insan hakları e, komiseri yani Avrupa e, e, Konseyi'nin insan hakları komisyonunun raporları da var. Ama onlar eski olduğu için üzümün üstünde durmuyorum. Onlar da e, yani pek çok soruna... Ee, ...parmak basıyor, işaret ediyor... ...onlar da bir kenarda duruyor... Ee... Evet, Venedik Komisyonu raporunda bu denge sistemlerinin de alt üst edildiği ve bir, bir şeyin tek merkezde bütün yetkilerin toplanmasının evet. büyük sakıncalı olduğunu evet, filan doğru. da söylüyor. Yani. Ya o, o ya artık yani o, o kadar e, konuşuldu ki evet, yani, bu, ama... değişikliğinin evet yani artık bunun, bunun bir anayasayla da ilgisi olmadığı. Bu arada Kemal Gözler bu e, yazdığı anayasa ile ilgili anayasa değişikliğiyle ile ilgili yazdığı yılları bir kitapta topladı onu da yeri gelmişken hatırlıyorum evet elveda anayasa 16 elveda. Nisan 2017'de oylayacağımız anayasa değişikliği hakkında eleştiriler diye çok evet. kapsamlı hoş bir kitap belki evet. fırsat bulabilirsek şimdiden duyurmuş olayım, belki de referanduma kadar tamamını parça parça okuma fırsatı da bulacağız evet fayda var. Fayda var. Tabii bu daha çok yani bu çok konuşuldu. benedik Komisyonu da aynı şeyi söylüyor. Yani bu anayasanın aslında bir anayasayla da alakası yok. Bu başka bir şey. yani Burada böyle bir anayasa görülmüş şey değil. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi diye bir şey dünyada yok. O yüzden zaten vakti zamanında Türk tipi sistemi deniyordu biliyorsunuz. Demek ki bu anlama geliyormuş. Yani pek çok kurum e, yurt dışında resmi veya gayri resmi yani bu, bunun e, hiçbir şekilde hukukla alakası olmadığının altını çiziyor. Onu da bir kenara koyalım. Vemirik Komisyonu raporunda da var dediği hatırlattığın gibi. Diğer kurum Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Bu e, üye ülkelerin e, ulusal parlamentolarından e, görevli olarak oraya giden e, parlamenterlerden oluşur e, şimdi Şubat ayında bir acil oturumda Türkiye'nin durumunun konuşulması istenmişti e, hatırlıyorsunuz e, bu e, izleme komitesinin çağrısıyla olmadı e, yeterli e, oy çıkmadı e, bu acil izlemeye alınması için ama Nisan'a kaldı yani önümüzdeki ay tarihi daha belli değil oturumun ee, orada konuşulacak Strasbourg'dan gelen haberler e, bu e, kararın e, alınacağı yönünde. Yani Türkiye işte Rusya, Azerbaycan e, gibi ülkelerle birlikte insan hakları ihlalleri konusunda izlemeye alınacak. 2004'te çıkmıştı. 2004'te yani 12 sene sonra tekrar lig e, düşüyor yani. O evet büyük bir gerileme bu endişe verici bir şey tabii. Evet. Şimdi burada e, yalnız bu Avrupa Konseyi Parlamentenler Meclisi'nin e, bir önceki oturumunda ay, bu acil e, kararın çıkmaması nedenlerinden bir tanesi yine bu idari komisyondu. E, meclis bu idari komisyonun vakti zamanında yeterli olduğunu söyledi. <gülüyor> Ve e, arkadan yani önce idari komisyon o da olmazsa idari yargı e, diye bir formül bulunduydu biliyorsunuz son KHK'lardan bir tanesinde. Ve AKMP'nin yani bu, bu parlamenterler meclisinin e, acil e, bir şekilde Türkiye'yi izlemeye alma konusunda karar almamasının nedeni de bu idari komisyonun kurulmuş olmasıydı. Ondan övgüyle bahsediliyordu. Şimdi burada görüyorsun bir muazzam bir tezat var yani. iki Avrupa Konseyi Kurumu arasında. Ama yani iş Türkiye ile ilişki ise yani mesele Türkiye ile ilişki ise kolay değil. Yani kurumların da kafası. Konuştudum. Konuşabiliyor. E, tabii şimdi Ahim e, üçüncü kurum o da aynı şekilde e, Ahim de bu idari komisyonu e, pek beğenmişti bakti zamanında Avrupa hakları, e, Avrupa insan hakları e, mahkemesi. mahkemesi. Ve, e, çünkü e, yani öyle muazzam davalar var ki e, ve yani sayı anlamında söylüyorum e, bakması mümkün değil çöker mahkeme. Şimdi AYM'ye de topu atmıştı. Şimdi bu AYM'nin artık devreden çıktığı Anayasa yani, Mahkemesi yani. yani. Bizim Anayasa Mahkemesi'nden söz ediyorum. Çıkarılması gerektiğiyle ilgili pek çok hukuki mütalaa var. Geçen hafta söz ettim veya yani ondan önceki hafta. Fikret İlkiz'in mesela böyle bir mütalası var. Yani Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nin artık o bireysel başvuru işlevini e, görmekten aciz olduğunu söylüyor bazı okuyucular. Evet, hiçbir cevap veremiyor çünkü hiç hiçbir, hiçbir başvuruya cevap vermemiş bugüne tabii, kadar. Tabii yani, dolayısıyla iş var. sarkıyor, sarkıyor, sarkıyor. Ahi e, tabii bu kargashada hakikaten bir kargaşa bu aslında bütün bu yani hukuki meseleler ve anayasa e, e, dayatması. E, bu arada bir e, geçen hafta biliyorsunuz. Serhat'in Demirtaş ve diğerleri ve diğer taraftan da e, Ahmet ve Mehmet Altan'la e, ilgili bir e, acil e, e, gündeme alma kararı verdi. Ve Şahin ee, Alpayla da ilgili olarak evet. Şahin de dahil doğru. E, şimdi e, bu emsal teşkil edebilir mi, yeni bir e, yani karar aşamasında mı mahkeme tabii bakmak lazım çünkü. Bugüne kadar o e, dava sayısının e, heyüla gibi da, davanın karşısında ne yapacağını şaşırmışlar açıkçası. Şimdi belki böyle bir yeni bir döneme doğru gidiyor olabilir. Yalnız şöyle bir şey var Tabii bu oradan ne karar çıkarsa çıksın acil de olsa e, yani limon sık mıyım amiyane tabiriyle ama ben e, şu dönemde e, uygulanabileceği veya 16 Nisan sonrası dönemde uygulanabileceği kanaatinde değilim açıkçası. E, yani bu Avrupa Konseyi ile olan ilişkileri ve e, ondan bağımsız olarak çalışan insan hakları sözleşmesi ve mahkemesiyle olan ilişkileri tabii e, olumsuz yönde etkileyecek nitelikte bir karar olacaktır. İdam meselesinden hiç bahsetmiyorum. Tabii o da bir yerde demokrasinin kılıcı gibi tepemizde duruyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı her seferde hatırlatıyor. 16 Nisan'da evet çıkarsa ben bunu idama da evet çıkmış sayarım dedi. Evet ve halkım isterse, millet isterse, milletim isterse ben de onaylarım önüme gelirse dedi. Evet yok mu dedi şimdi referandumdan evetle bağlandı. Evetle bağlandı. evet. O zaman zaten Avrupa Birliği'nde daha fazla e, konuşmanın bile anlamı kalmayacak çünkü Avrupa Birliği'nin ana kırmızı çizgilerinden biri bildiğim katılıyla Vallahi işte ondan önce de başka yerlere doğru gidiliyor sanki. İkinci kurumda incelememiz gereken yani fayda gördüm Avrupa Birliği ile olan ilişkiler geçen hafta 9-10 Aralık'ta evet. Mart'ta ara zirve vardı. Malta dönem başkanlığının ara zirvesi. Mutat zirve bu tabii. Türkiye konuşulmadı ama e, bu e, seçim kampanyası veya referandum kampanyası ile ilgili bitiş kakış e, gündeme e, gene gelmesini sağlamış e, Türkiye'nin e, bir yandan da yani dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum yani Türkiye bugün bugünlerde ya şu sıralarda Avrupa'da hep gündemde ama hep olumsuz bir şekilde gündemde. Ya nerede nereye geldik? Yani onu da bir hatırlamakta fayda var tabi yani 2000'lerin başında nasıl konuşuluyordu Türkiye şimdi nasıl konuşuluyor? Şimdi bu bir şey mi ilave edecektim? Evet geçtiğimiz sene vizesiz bir şekilde beni Avrupa'ya göndermeyi planlıyordunuz Cengiz Bey. E işte mek evet yani. e, şimdi de otur oturduğu yerde diyorum evet. şimdi bu e, ara dimede konuşulmuş e, Türkiye en azından bu dedim yani düş ilişkilerden sorumlu e, komisyon başkan yardımcısı e, İtalyan mogeri'nin söylediğine bakılırsa konuşulmuş ama hiçbir şey sızmadı e, herhalde e, konuşulsa da ne yapacağız <gülüyor> nasıl e, ele alacağız yani nasıl ilerleyeceğiz diye eee önlerine koyup düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Yalnız burada başka bir e, gelişme oldu. O da gözden kaçtı. Bu bütün müzakere eden ülkelere verilen e, yani aday ülkelere verilen katılım öncesi yardım var biliyorsunuz. Bu yüzden pek çok sefer konuşulmadı. Evet. E, katılım öncesi e, destek, katılım öncesi araç ee, bu e, bunun bir bölümü e, kesildi. ya yani Han açıkladı bunu, Johannes Han yani e, Avrupa Komisyonunun genişlemeden sorumlu e, üyesi. E, bir bölümü kesildi. Zaten bunlar e, yani o yardımlar kullanılamıyordu çünkü projelendiremiyor bürokrasi. E, Bunları paralar geri gidiyordu ama şimdi e, hepten kesildi. Herhalde sırada diğer e, programlara katılım da vardır e, olacaktır çünkü e, yani pek bir şey olmuyor açıkçası veya hiçbir şey olmuyor. E, bu arada e, bu canın sorusuyla veya endişesiyle alakalı olarak e, dün mevcut çavuşoğlu gene Avrupa Birliği ile alakalı e, bir yerde konuştu e, İstanbul veya Ankara değil başka bir yerde. Ee, ve fiziksel e, etkisi hmm. bu fiziksel işte etki sızdırma olmadı, ee, nasıl sızdırma ne, ne alıntı söylüyorlar şey yani o ifadeyi kullanmamış olabilir ama yani bu orada bir sistem etti e, Avrupa Birliği tarafına fakat çok komik bir şey oldu ondan sonra aynı konuşmada e, Avrupa dağılıyor dedi. Hmm. olmamıştır böyle bir konuşma. Yok, dememiştir Hayır, hayır canım dağılıyor. Yani, <gülüyor> Avrupa dağılıyor diyebilir de Önce bir vizenin kalkmasını istiyor, istemesini anlamadım yani. Evet ben de işte onun için dememiştir diyorum. Ya ben vizeyi diyorum. dememiştir Ya e, dağılıyor dememiştir Benefit of yani. doubt Yani, evet. yani iyi, iyi yönünden bakalım, bakalım Bardağın dolu tarafına bakalım, bakalım. <gülüyor> Can duydun değil mi? Duydum efendim dağılıyormuş Nereye doğru? <gülüyor> Işte, işte böyle, oluyor Dağılıyor dolayısıyla senin bize falan ihtiyacın değil Yok mu? Zaten ben bu işleri bırakıp tüccar olacağım. Rusya'ya vizesiz bir şekilde itmeyi planlıyorum. Belki de ondan sonra Çin'e. Ama S-400 vizesi gelsin ilk önce bir. Ondan sonra her şey Ukrayna, değişecek. Ukrayna. Domates satarsın. Belki de. Arıştırdın, Rusya değil Ukrayna. Ukrayna mıydı? <gülüyor> Ukrayna, tabii. Var zaten miydi? biraz Kırım'dan gelmelik bizde. Oradan belki yürüyebilirim diye düşünüyorum. Aman aman aman hatırlatma. Evet, evet. Bu Pardon. Şaka yapmış. Şimdi <gülüyor> e, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ilişkileri böyle. Bir de Agit meselesi var. Şimdi Agit tabii nispeten daha yeni bir kurum 1975 e, tarihte. Avrupa Onun Güvenlik ve İşbirliği teşkilatı, ve... teşkilatı. Bu medya sorumlusu vardır. Dünya Mimmiyatoviç. Bu, bu epey e, Türkiye'deki özellikle basın özgürlüğüne art arda indirilen darbelerle ilgili e, hep e, gündemde e, tutmaya çalışan e, bir e, yöneticiydi. Ayrıldı. E, geçenlerde yerini başkasına bıraktı ve orada tekrar Türkiye'nin içinde yani basın özgürlüğünün Türkiye'de içinde bulunduğu feci duruma e, dikkat çekti. Yalnız burada Agit'le ilgili başka bir mesele daha var. Şimdi 16 Nisan'da e, bu referandum gözlemcisi gelecek mi gelmeyecek mi e, sorusu var. Zaten bu gözlemcilik meselesi işte ister Avrupa Konseyi tarafından olsun, ister ikili olsun ister AGİT tarafından gönderilen gözlemciler olsun. Bunun için tabii ül ülkenin e, yani bu durumda Ankara'nın mutabakatı gerekiyor. Zaten e, böyle e, dostlar alışverişte görsün misalidir e, olur verilmişti yani Diyor. Yalnız son seçimde de yani 1 Kasım e, 2015 seçiminde de aynı şey olduydu. E, çok küçük bir grup geldi fakat ondan sonra pek üstünde durulmayan bir rapor yazdılar. Ne hatırlatmakta fayda var. Yani e, satır arasında e, işte Afrika'daki seçimlerle pek karşılaştırılamazsa da e, Türkiye'deki seçimlerin öyle e, iddia edildiği gibi özgür ve adil olmadığını söyleyen bir e, rapor yazmıştı gözlemciler, e, müşahitler biliyorsunuz. E, bu e, Şimdi aynı şey tabii söz konusu. Niye? Seçim kampanyası yeterli zaten. Bırak e, oy verme iş işlerini. Seçim kampanyası zaten baştan aşağı e, yetersiz. Yani free and fair yani özgür ve adil e, ses seçim e, tanımı e, konusunda. E, burada temel bir sorun var. E, bu da herhalde bir yere not edilecektir. Çünkü böyle bir kampanya görülmedi yani. Artık Ayyuka çıktı değil mi? Evet. Yani daha önce de pek çok ihlal oluyordu ama artık herhalde yani bunun hadde hesabı yok. Yani bu tamamen artık Afrika Ayarında veya gelişmekte e, olan yani bir demokratik kültürü çok zayıf ülkelerle ancak karşılaştırılabilecek şekilde bir e, kampanya cereyan ediyor gibime geliyor. Öyle düşünmüyor musunuz ya? Evet. E, bir de şeyden de bahsetmek belki bir bir cümleyle gerekebilir. Yani Birleşmiş Milletler'in de hazırladığı bu güvenlik e, evet, e, raporu e, e, ilgilenen komiserinin Genel, e, ol, olup bitenle ilgili evet ona izleyinmedim ama Avrupa'da e, kalalım diye e, aklımdaydı. E, o da tabii yeterince konuşuluyor ama bu çok çok önemli tabii. Çünkü e, yani insan hakları e, yüksek komiserliği e, muhtesinden bir şey çıkmaz. Öyle bir e, gücü yok e, o kurumun. Çenevde de kurumun ama e, tabii bu rapor ee, başka yerlerde de e, kullanılabilir. Ee, yani başka kurumlar tarafından kullanılabilir. Ee, bir yerde duruyor. Tabi bu e, yani özellikle Ahim'de e, dava, açmak, e, için e, nahide, e, dava açmak için e, kullanılabilir. Mahi'de dava açmak için kullanılabilir. Ve e, Türkiye imzacısı olmasa dahi. E, bu ceza mahkemesinde dava açmak için kullanılabilir. Bütün bunlar göz ardı etmek, yani laf istememek, küçümsememek gerekiyor. Peki bir, birleşmiş <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Birleşmiş Milletlerden çıkmaya ne dersin? İstif ee, valla Trump çıkıyor etsin. zaten bir şekilde. Yani Amerika çıkarsa Türkiye'de çıkar ne olacak hiç? Evet. <gülüyor> o da dağılıyor zaten. <gülüyor> Evet, Avrupa Birliği de dağılıyor dedi. Zaten başbakan yardımcısı da bizzat söyledi. Avrupa Birliği yani, bitmiştir. De, de, de. herhalde Amerika böyle parayı çekince e, zora düşecektir. yani e, şey ya, Öyle bir şaka bir tarafa, öyle bir gidişat evet. var. Tabii. Evet, var. Gidişat. Yani bu tabii bütün bunlar böyle e, güle oynuyor. Üçüncü Dünya Savaşı demek. Tabii. Evet, yani, çok. Bir kenara don don edelim. Mi, yani. Oyalım o, mı? Diye. Evet bitirirken de bir de şey söylemek istiyorum. Bir bakcedes bu ikili ilişkilere gelecek Ha tamam. Peki yok, azıcık yok, söyle der önce. Yani ben bitir son sözü almak istiyorum. Müsade etsen sen söyle. Bir minik sürprizim de olacak sana. Ha öyle mi? Peki hmm. daha 2-3 dakik var var Evet var ikili ilişkilerle konuşacaktım zaten i̇kili ben. İkili ilişkiler evet. yani işte Avrupa diyoruz da yani başında da işte Avrupa'dan kendini zorla çıkartma süreci, olan yolunda olan Türkiyeden söz ediyoruz Yani bu ikili ilişkilerle tabi yürüyor aynı aynı sorun artık yani girişilmeyen ülke kalmadı neredeyse Avrupa'da yani istisnası işte bir alttan alanlar var işte bir havaya bakıp çalanlar var ama yani bu referandum ve Avrupa'daki e, Türkiye'li oylarının e, cazibesi e, yani, tam bir e, züccarcici dükkanında fil e, e, şeklinde e, yürüyen, ilerleyen e, bir e, Türkiye imajı veriyor. Bu bunun çok büyük etkileri ve muhtemelen de bedelleri olacaktır. Yani orada yaşayan Türkiye'lilere bir kere her şeyden önce zaten orada bir yani İslam ve Türkiye karşıtlığı her zaman vardı öyle bir damar. Ama e, tabii esas ekonomik ilişkilere e, etkisi olacaktır. Çünkü şöyle bir şey var yani bu sadece işte bunlar tüccar devletler de sonunda kazandıkları paraya bakarlar deyip geçmek de mümkün değil. Ee, buraya, ya yani Türkiye'ye buraya e, yönetici kadron yolu yapmayacak durumdalar artık. Çünkü e, işte Hollanda'nın zedetini dayak yiyorsun yani. Evet, evet Avrupa Birliği Hollandalı falan diyor hop dövüyorlar adamı yani. Evet hatta yani Norveçlileri de... filan da dövüyorlar yanlışlıkla Avrupa Birliği ekonomisi Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı durumunda zaten bunu kaç defadır söyledik bir kez evet, daha tekrarlayalım yani, evet, İhracatının yani. %47'sini Avrupa evet. ülkelerine yapıyor Türkiye evet. Ya yani, evet Seyfettin Gürsel de Avrupa'dan gelen yatırımlar askıya alınmıştı. Şimdi tamamen rafa kalkacaktır demiş. Yani gerilimin kaybedenin Türkiye olacağını söylüyorlar. Elbette ama işte böyle yani intihar, toplu intihar böyle bir şey. Ayağını kurşun sıkmak, oturduğu dalı kesmek, ağacı kesmek falan böyle bir şey yani ama ee, yani artık bunun akılla mantıkla falan bir alakası yok. işte inek, minek falan kesiyorlar yani. Evet. Niye olsa? Şimdi, tabii Hollanda ve e, azından Fransa seçimleri var. Yani bu gerginlik herhalde sürecektir çünkü oradan anlaşıldığı kadarıyla oy devşirli biliyor yani yasalara tamamen aykırı olmasına rağmen. Evet, yasak olmasına rağmen bizzat gibi. AKP'nin kendisi. Yani bir, öyle şey, bir dünyada yok. Yani bir ülke kendi ülkesindeki seçim için gidip yurt dışındaki vatandaşına e, kampanya falan yapmıyor. Yani böyle bir şey görülmüş şey değil. Evet bizzat e, AK Parti'nin döneminde çıkmış <gülüyor> yasak <gülüyor> kanuna aykırı davranıyorlar ve hatta karayolundan huruç hareketi yapılabiliyor. İnanılmaz bir şey yani evet. Hiç duyulmamış şey. Evet. Belki ben de Küçük soru pek heyecanla var. Evet, söylüyorum şimdi, <gülüyor> yani Shakespeare, William Shakespeare çok uzun pek çok oyununda ele almıştır. İngiltere'de meşhur güller savaşı vardır. Aha. Biz bizde laleler savaşı'nı mı başlatıyoruz acaba dersin ve sana bu şarkıyı armağan ederek. Ah neler evet e, Kamuran Akor'dan dinliyoruz teşekkürler Cengiz. Hayırlı günler Görüşmek Hayırlı günler Çölünde yazın etbelinde gence çölünde çıkarlar yine de güzel laleler, güzel laleler. O güzel yemyeşil yapraklarını seyip de dereye güzel laleler, güzel laleler, laleler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık gazle. Evet açık radyo açık gazte devam ediyor. Soma nöbeti programımız da olacak acele. Bir 15 dakika içinde toparlamaya çalışalım ciddi bir. Gerilim devam ederken içte de hukuk şeyleri var yurttaşları acil bir çağrıdan da bahsedelim. Herkes için demokrasi ve demokrasi için birlik kuruluşları Türkiye'de 16 Nisan günü olançta hal koşullarında yapılacak referandumda geleceğini oylayacak. Acil çağrıda bulunuyorlar sandık seçmen kurullarına başvurmak için son günün 18 Mart olduğunu söylüyorlar bugün 15 Mart yani 3 gün kalmış durumda demokratik olmayan koşullarda yapılan referandumda verilecek oyların güven içinde adil yasalara uygun şekilde kullanıldığını sayıldığını ve dağıtıldığını bilmek bütün yurttaşlar için önemli bir ihtiyaç diyorlar hangi siyasi partiye oy verirse versin Tırnak içinde tek adam rejimine karşı olanların demokratik parlamenter sistemi korumak ve geliştirmekten yana olanların tercihleri hayır olacak. Özgür kanaatini oluşturarak siyasi tercihinden dolayı baskı görmeden oy kullanmak nasıl bütün yurttaşların hakkıysa kullandığımız oyun güvende olduğunu bilmekte hakkımız. Bunun en önemli yollarından biri de sandık seçmen kurullarında görev almak. Ve sandık seçmen kurullarına üyelik başvurusu 18 Mart 2017'de Cuma günü sona eriyor. Demokrasi için birlik olarak tüm yurttaşları sandık seçmen kurullarında yer almak için en yakınlarındaki parti merkezlerine partilerden bağımsız olarak ilçe seçmen kurullarına ya da linkini verdiğimiz sitelere başvuruyu çağırıyoruz diyorlar. Ve herkes için demokrasi ve demokrasi için birliğin bu çağrısında linkler .org, sandık güvende blogspot.com.tr ve bir de hayırveötesi.org. Bu önemli bir uyarı geldi. Yarın ve öbür günde tekrarını veririz tabi. Diyarbakır'da önemli bir e, toplantı vardı hukuk meseleleriyle ilgili olarak. Evet Diyarbakır'da herkes için hukuk paneli yapıldı ve konuşmalarda birçok isimde e, barış umudunu ve başkanlık çağrısına hayır çağrısını dile getirdi. Bunlardan bir tanesi de Sezgin Tanrı kuluydu, CHP İstanbul Milletvekili Barış ve demokrasinin yeniden inşasının birlikte mücadeleden geçtiğini ifade etmiş konuşması sırasında. Barış umudu için başkanlık referandumunda hayır oyu kullanma çağrısını da yapmış Barış Buluğu, Yurttaş Girişimi ve Demokrasi İçin Birliğin e, organize ettiği Herkes İçin Hukuk Paneli, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Derneği ile Diyarbakır Barosu'nun ev sahipliğinde Diyarbakır'da gerçekleşti geçtiğimiz günlerde. Panele katılanlar arasında Oya Baydar, Esra Mungan, Ayşegül Tözeren, HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP İl Yöneticilerinin yanı sıra İnsan Hakları Derneği, Diyarbakır Şube Başkanlığı, Raci Birici gibi isimler de katıldı. Aynı zamanda Barış Buloğu sözcülerinden Gencel Gürsoy da yurttaş girişimi ve demokrasi için birlikte katılımcılar arasında yer almış. Bunun biri var. Evren Gazetesi aktarmış detaylı bir şekilde. Daha fazlasının yapılmasının çağrısı yapılmış. Ee, mesela Mali Müşavirler Odusu Başkan Yardımcısı Mustafa Vural konuşmuş. Sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin inşası için gerekenden fazlası yaptığını söyledi, konuşmasını yapması gerektiğini, yapması gerektiğini söylemiş. Ee, buyurun. Evet onu söyledim sadece yani ve şeyde Diyarbakır Barı Başkanı Ahmet Özmen de olağanüstü koşullar hem Türkiye'nin hem de Orta Doğu'nun olağanüstü koşullardan geçtiğini ve bu koşullar ortadayken yeni bir anayasa yapmanın ne kadar gerekli olduğunu soruyor ve anayasalar toplumsal mutabakattır devlet toplum ve birey ilişkisini düzenler içerik ve metinden ziyade yapılı şekli önemlidir diyor. Evet. Yani 6 milyon oy almış mecliste de 3. parti durumunda olan HDP'nin eş başkanları ve milletvekilleri tutuklu. 103 belediyeye... D DBP belediyesine kayyım atanırken belediye başkanlarıysa tutuklanmış ve bir sürü parti üye ve yöneticisi cezaevinde. Bunların yanı sıra diğer partilerin görüş ve önerileri ne kadar dikkate alındı diyor. Ve kutuplaşma ya endişeli bir şekilde kutuplaşmadan bahsetmiş. Tanrıkulu da şey diyor değil mi? Bireysel hak ve özgürlükler dikkate alınarak referanduma gidilmesi gerektiğini belirtmiş. 3. büyük partinin siyasi aktörleri ve kamuoyu üzerindeki etkili yerel aktörler hapiste. Kendilerinden olmayan basın yayın organları kapatıldı. Bu durumda referandum demokratik değil diyor. ...barış ve demokrasinin yeniden inşası için... ...birlikte mücadele etmenin önemini de vurgulamış. Herkesin barış umudu için... ...hayır demesi gerektiğini ifade etmiş. Ve Hollanda ve Almanya başta olmak üzere... Avrupa ülkeleriyle yaşanan krizlere de... ...esprili bir dille değinmiş. Tanrı kula Allah rızası için bunları konuşturun. Sizin yaptığınız uygulamalardan dolayı... ...mağdur rolünü oynuyorlar. Bu bizi etkiliyor demiş. Yaşar Yakış da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AK Parti'nin kurucu üyelerinden. Evet, eski Dışişleri Bakanı. Evet, o da önemli bir şey söylemiş bu ortam için. Ee, Suriye'deki Kürtlerle anlaşmanın Türkiye'nin çıkarını olduğunu geçmişte de ifade ettim ben. Demiş yani referandumda evet de hayır da çıksa Türkiye'nin yapması gereken tek şey Dolmabahçe mutabakatına dönmek ve buna PYD'yi dahil etmektir sorun böyle çözülür diye konuşmuş Evrensin'in evet. haberinde. Önemli bir toplantı ve önemli uyarılar da geliyor. Bu konuda biraz önce Cengiz Aktar'ın da e, değindiği bir e, önemli kitap e, çıktı. E, Kemal Gözler'in anayasa hukuku profesörü ve kendisi e, bu konu üzerinde yani anayasa Yalnız anayasa değişiklikleri, mesela kurucu iktidar, anayasayı değiştirme iktidarı gibi lisans ve doktora tezleri bulunan önemli uluslararası alanda da tanınmış bir hukukçu olan Kemal Gözlerin, Profesör Gözlerin. Sadece 95 yılında bundan 22 yıl önce Bordo Üniversitesi Hukuk Fakültesinde savunduğu yi, doktora tezi anayasayı değiştirme iktidarı 774 sayfa. Ve bu konuda e, izleyen yıllarda da anayasa değişikliklerinin usulü ve sınırlarına ilişkin başka kitaplar ve makalelerde yazmış. Yani 1500 sayfayı çoktan geçmiştir. Hükümet sistemleri konusunda da e, sayısız makalesi var. Her Anayasa Hukuk kitabında da hükümet sistemlerine ayrılmış bir bölüm var. Dolayısıyla anayasa değişiklikleri ve hükümet sistemleri konusunda herkesin uzman kesildiği bu günlerde bu konularda binlerce sayfa yazmış biri olarak benim de konuşmaya hakkım vardır. Kitabı bunun içinde yazdım diyor. Ayrıntılı bir ön sözü var. Ve bunu şeyde daha önceki makalelerini toplayıp parlamentodaki bu şey parlamento diyorum referandum öncesinde yayına yetiştirmesi bir ay kala yakın bir süre kalan bir süre içinde yetiştirmesinin de şey bundan ibaret yani önemli bir uyarı sonra kimse bir şey söylemedi demek durumunda kimse bir şey söylemedi demesin diye yapıyor yani halk oylamasına bu satırların yazıldığı gün yani 8 Mart günü itibarıyla 38 gün kaldı diyor. Bu nedenle bu kitabı olabildiğince hızlı bir şekilde bitirip matbaaya göndermek zorundayım. Umarım çok büyük hatalar yapmamışımdır diyor ön sözünde 8 Mart tarihiyle kitabın 16 Nisan'da oynayacağımız anayasa değişikliği hakkında bilgi edinmek isteyen herkese yararlı olmasını diliyorum diyor ve sonuçta da Şöyle son söz olarak da bitiriyor. Onu da değineyim ve bitireyim bu konuyu. Bir hukuk sisteminin birinci sorunu, kuralın ne olduğu ve kimin tarafından konulduğu sorunu değil, kuralı koyan kişinin kendi koyduğu kuralla kendini bağlı hissedip hissetmediği sorunudur. Kendi koyduğu kuralla kendini bağlı hissetmeyen yöneticilerin olduğu bir ülkede Hükümet sistemini de hukuk sisteminde tartışmanın bir anlamı yoktur ee, dedikten sonra e, şu, bu, Türkiye'deki en önemli sorunun e, esas itibariyle son sözde de söylediği bu şey Türkiye'nin en büyük meselesi ülkede anayasanın veya kanunların olup olmaması meselesi değil ahlakın olup olmaması meselesidir diye bitiriyor. Türkiye'nin asıl meselesi ülkede iyi anayasacıların veya hukukçuların olup olmadığı meselesi değil, yeterli sayıda vicdan sahibi insanın olup olmadığı meselesidir. Son evet. cümle bu. Biz de bu kitabı referandum öncesinde hafta içi her gün biraz okuyarak parça parça yetiştirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak Kemal Gözler'in Elveda Anayasa kitabı Ekin yayınlarından yeni yayınlandı son derece e, kapsamlı ve dikkat çekici gözlemleri ve hukuki e, temeli olan bir kitap. 16 Nisan 2017'de oynayacağımız Anayasa değişikliği hakkında eleştiriler e, alt başlığında taşıyor bu kitap. Evet, e, iki üç kelime de şeye erelim. 15 Temmuz'da dava açan Baş Savcı Vekili başka göreve atanmış. Siyasi ayak kaza aldır, aldırdı diye. Bir haber var adalet bakanlığı müsteşar yardımcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yüksel Kocaman adliyedeki ilk operasyonda tartışma yaratmış televizyonda darbeciler hakkında gözaltı kararını açıklayan ve çatı iddianameyi hazırlayan <gülüyor> sorumlu başsavcı vekili Necip Cem İşçimen'i görevinden almış. Böyle bir e, durumdan da bahsetmemiz e, gerekiyor. Peki başka bir şey var mı eklemek istediğin? Yok hayır. O zaman Soma, nöbeti. Soma nöbetine seçil. Türkkan'ın arkadaşımız hazırladığı Soma nöbetine geçebiliriz şimdi. <Gülüyor> Ben, Ayrıldım, tamam. ben Hakkı, Ayın 13. Bunları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımız dediğin? Neden bizi korumayın? polisin biri. Sof yapmaya daha doyamadınız bu dedi bana. Ha bunu da doyurum. Soma nöbetinden notlayın. Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Açık Gazete programı burası ve ayın 13'ü Soma nöbetindesiniz. Şimdi ben Seçil Çırkan. Teknik Masada Ömer Şahin'le beraberiz bugünkü kaydımızda. Evet Soma nöbetinin burada nabzını tutmaya çalışırken e, aslında geçtiğimiz programda belki de son karar duruşması olacağına dair gözlemlerimiz olduğunu paylaşmıştık sizinle. Öyle olamadı ama Soma karar duruşması öncesinde hakimlere soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Yine burada konuşmuştuk. Cangürkan'ın avukatları hakimler hakkında soruşturma açıldığını iddia etti ee, ve aslında madenci ailelerinin avukatları da bunu bu meseleyi burada öğrendi ayrıca hakim heyeti de burada öğrendi. Mahkeme heyeti de burada öğrendi. Kendileri hakkında bir e, dava ya da soruşturma açıldığına dair bilgileri. Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili bilgi vermiyor. Ama şimdi Somalı ailelerin avukatları bu karar duruşmaları yaklaşırken bunun yargıyı etkileme hamlesi olduğu görüşünde son beş duruşmadır. En azından Soma katliamının e, bir sabotaj olduğunu savunuyordu sanıklar. En azından Can Gürkan tarafı e, ve bunun böyle olmayacağına dair argümanlarını sunuyordu ailelerine Şimdi de enteresan bir şekilde e, mahkeme heyeti hakkında bir soruşturma açılmış olması neye delalet e, bilmiyoruz ama karar duruşması olacağını düşünürken e, mahkeme bir anda 18 Nisan ertelendi yani karar duruşması 18 Nisan ertelendi referandumdan iki gün sonraya denk gelecek yani karar duruşması herkesin aklında bir soru işareti var e, neler olacağını İzleyeceğiz diyelim ama en azından e, madenci yakınları konuyla ilgili tatmin edici bir ceza olmasını istiyorlar. E, göreceğiz ve izleyeceğiz biz bu meseleyi. Şimdi bugün ne konuşacağımıza gelelim ve arkasından sonmadan iki haberimiz daha olacak. Bugünkü programda Soma Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezi konuğumuz olacak. E, AFAD'tan toplanan paralarla e, bundan önce Maden katliam yaşandığı sırada e, toplanmıştı bu paralar. Böyle kuruldu bu çocuk gelişim merkezi Soma'da bulunuyor. Yedi katlı bir bina oldukça e, önemli özellikleri var. Örneğin 2 bin çocuğa direk eğitim ve destek vermek gibi. Bütün bu eğitimler ve destekler nelerdir? Soma'da neler yapar? Soma Çocuk Gelişim ve Gençlik Derneği bunları öğreneceğiz. Az sonra Selami Bey telefonla bağlanarak ama ondan önce Soma'da bir maden haberi daha var. Asaraltı Mahallesi'nde Eczacıbaşı grubu tarafından yapılacak bir sondajlı maden arama faaliyeti planlanıyor. Ama asıl mesele burada Bölge Orman Müdürlüğü'nün araştırma yapmadan taahhüt verdiği ortaya çıktı. E, aynı zamanda Orası birinci derece deprem bölgesi ve kentin içme suyunu karşılayan Sarıcalar Barajı'na da yakın bir bölgede bulunuyor. Bununla ilgili olarak da bölgede çevresel çevresel değerlendirme süreci başladı. Sondajlı maden arama faaliyetinin arkasından da maden gelecektir diye tahmin ediyoruz. En, en azından bu öngörüde bulunmak çok zor değil şimdilik. Ama Soma'nın maden faaliyetleri devam ediyor. Orayı bir sanayi kentine çevireceğimizi çevireceğiz demişti. E, ilçedekiler ve aslında devlete yakın kademelerdekiler e, hakikaten de buna uygun adımlar atmaya devam ediyorlar son haberde Şirvan'dan olacak e, geçtiğimiz aylarda orada 16 işçi Göçük altında kalmıştı ve yaşamını kaybetmişti. Şimdi e, pek çok işçinin işine son veriliyor ve Şirvan'da Ciner grubuna bağlı park elektrik şirketi yine bir son dalgayla pek çok işçiyi, pek çok çalışanı çıkardı. E, 216 madenciden bahsediyoruz. Böylece işten atılan madenci sayısı 573 oldu. E, daha önce... Ana şirket ve köyündeki maden sahasında 216 işçinin daha işine son verilmişti. Pardon 357 işçinin daha işine son verilmişti. Taşeron firmalarla beraber bu sayı 573 oldu. E, Madencılar işe iade davası açtılar ama neler olacağını biraz da süreç belirleyecek ve gelelim bugüne. Selami Bey'le konuşacağız demiştik. Selami Öztürk'te de Soma Gençlik ve Çocuk Gelişim Merkezi neler yapar burası, neden açılmıştır en başta ve esas derdi nedir destek istiyor şimdilerde bütün bunları öğreneceğiz. Evet Selami Özdemir şimdi telefonu attığımızda. Hoş geldiniz Selami Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok sağ olun. Siz de iyisinizdir umarız. Evet aslında çok kıymetli bir merkezden bahsediyoruz. Soma Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezi. Daha önce AFAD üzerinden toplanan gelirlerle kurulmuş ve aslında Soma'nın içinde şahane de bir merkeze sahip bir bina burası. İlkokul öğrencilerinin ağırlıkta olduğunu görüyoruz ve... Örneğin dikkat çeken bazı rakamlar var. Onlardan bahsetmek isterim ben. Satranç öğrencisi 299 gözüküyor. Resime ağırlık var 291 öğrenci. Bilgisayar, tekvando, jimnastik, gitar diye devam eden ve gerçekten oldukça çeşitli bir merkez bu. Öncelikle kutlarız böyle bir merkezi şimdiye kadar yürütebildiğiniz için Çok ve şimdi. Şimdiden ee, sonrasında da bir e, aslında devamının e, sağlanabilmesi için böyle bir merkezin bir desteğe ihtiyaç var ama öncelikle sizin ağzınızdan bu merkezi biraz dinlememiz mümkün olur mu acaba? Şimdi bu e, malum bir e, madem e, kazası olduğumuz zaman 301 kardeşimizi kaybettik. Bunun derin acısını tüm Türkiye ile birlikte biz Somalılar olarak daha e, derinden gidiyoruz. ...durumdan dolayı ülkemizin dört gün yanından... E, ...Somalığı e, ziyarete gelen... ...ziyaret ettiler... destek oldular... E, ...acıları paylaşma adına... E, ...ne yapabiliriz burada diye... E, ...o zamanlarda tabi... E, olan çok memnun değil, taze değil... ...acılar büyüktü... ...ilk başta e, o aileler için ne yapılabilir... ...çocukları için, çocukların geleceği için... ...ne yapılabilir gibi arayışlar içerisindeyken... Hı hı. E, Böyle bir Çocuk Gelişim Merkezi e, projesi gündeme vardı. E, tabii e, o zaman sonra karmakalınlığımızın desteğiyle de bir dilim oluşturuldu. Çocuk Gelişim Merkezi'nde neler yapıyoruz? Ben kısaca hemen onlardan bahsedeyim. 14 yaş grubunu kalsayan sosyal faaliyetlerde kültürel alanlarda, spor alanlarında evde geçirecekleri boş vakitleri değerlendirmek sokaklarda ki o internet ortamından uzaklaştırmak adına Gel evet, bu merkezde istedikleri saat kadar istedikleri kurs sayısı kadar bu kurslardan faydalanmalarını sağlıyoruz. bizim amacımız bu hiçbir aileden değilden 1 lira destek almadan bunu sökürüyoruz Yaklaşık şu anda 2000 civarında öğrencimiz var Malum soma biliyorsunuz biraz e, madenci şehidimizin 16 bin civarında madenlerde çalışan işçilerimiz var. Hı hı. Dolayısıyla nüfusun hani büyük bir çoğunluğu e, maden sektöründe çalışan e, kardeşlerimiz. Dolayısıyla çocuklarımızın çoğu da madenci çocuğu. Hı hı. E, bu vefat eden kardeşlerimizin çocukları da dahil olmak üzere. Aslında önce onların çocuklarına yönelik başlamıştık biz bu projeye. Evet. Sonra baktık ki hı hı. diğer çocuklardan da talep var. Bir imkanlarımız çerçevesinde dedik bunu genişletelim. Nihayetinde şu anda dediğim gibi 2 bin civarında öğrencimiz var. Burada yeni yine e, Türkiye'nin 4000 bir yanından toplanan yardımlarla bir tane de e, ilk katlı bir eğitim binası yapıldı. Sadece çocuk gelişim noktasında özellikle. 1980 şu anda resmi kayıt öğrencimiz. Mesela bale kursumuz var. 80 öğrencimiz geliyor. Minikler geliyor. Böyle hani. Bizim normalde biraz sonra vereceğim Facebook adreslerinden de dinleyicilerimiz takip edebilir. Oradaki çocukların bale yapışlarını görünce, cimnastik gösterilerini görünce insan gerçekten çok etkileniyor. Jimnastik kursumuz var mesela, 200 bir öğrenci geliyor. Bunun yanında müzik alanında keman, gitar, bağlama, piyano gibi kurslarımız var. Yine bunlara e, mesela gitar kursuna 136 öğrencimiz gidiyormuş. E, işte tekvando var, bilgisayar var, futbol, e, basketbol, olaydoğul, tiyatro, orientrik, e, resim gibi e, birçok alanda kurslarımız var. Bizi çocukları okul saatleri dışında tamamen buraya bağlamak, boş vakitlerini değerlendirmek, içlerinden de yetenekli olan çocukları öğretmenlerimiz vasıtası yönlendirip onlara ekstra kurslar açarak e, ilgili duydukları alanlarda önlerimi açmak istiyoruz. Bizim amacımız bu. Bizim Ha. Onun dışında diğer günanın genel giderleri, işte kırk tahtiyemiz, bütün giderlerini hepsini dernek olarak karşılıyor. Biraz artık hani gündemden kalktı işini çıkacağız. Evet. Ama, bir taraftan e, da çok özür dilerim lafınızı bölüyorum evet, ama bu meselenin evet. e, yani en azından yardım etme sürecinde bir kere destek olmanın e, gönül rahatlatan bir tarafı olmadığını da aslında bence bu örnek açıklamış oluyor gibi gözüküyor. Eğitim anlamında, yardım anlamında... E, işte okul anlamında, e, ailelere destek anlamında, psikososyal destek anlamında. Ama e, hani hepsi sınırlıydı. Günlüyü, işte bir aylıktı, üç aylıktı, bir yıllıktı vesaire. Evet. E, bu proje en kalıcık proje. sonunda olarak eğitim anlamında, çocukların evet. e, geleceği anlamında. Üç ay içerisinde piyano çalan öğrencilerimiz var. Evet. Şu da oluyor, bütün çocuklar artık kaynaşıyor. Yani bizim içimiz bin, yüz beş bin, 106 bin bir sahip. Dolayısıyla e, yaklaşık 30 civarında okulumuz var. 30-32 e, tane okulumuz var. O okullar arası da bir kaynaşma oluyor bu merkez. Hmm. E, yani o açıdan da çok e, önemsiyoruz. Evet. Aynı zamanda bu çocukları... Ee, bazı gençlere en azından madencilik dışında bir e, iş olanağı mümkün mü? Bunun yolunu da açmaya çalışıyorsunuz. Yaptığınız şeylerden evet, bir tanesi. Evet. Bu altını çizmek ee, istedim ben. Geçen yıl 42 gencimizi e, Bodrum'a gönderdi. Oradaki eğitimler ne aldılar? Biz de zannet olarak o eğitim süresince destek verdik de onlara maddi bir destek de lazım. Hı hı. E, üç ay eğitimden ne aldılar? Daha sonrasında e, Fordrum İlson Otel'de, istihdamları da sağlandı. Hı hı. Yani sadece çocuklara yönelik değil, gençlere yönelik de çalışmalarımız var. Lise öğrencileri de bizim için çok önemli. Hı hı. Onları bu merkeze çekmek e, amacın birisi de bu. işlerinde yine yetenekli çocukları, gençleri, bilgi duydukları alanlara göre onlara eğitimler hazırlamak. Biraz da eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak. Burası bir eğlence merkezi gibi geliyor onlara çocuklar özellikle. Çünkü öğretmenlerimiz biraz ezan gösteriyor noktada. Manevi bir önemi var bizim için. Bu bir kardeşimizin hatrına gelen desteklerle yapıldı. Ve i̇çlerinde dediğim gibi 25 civarında öğrencimiz var o çocuk, kardeşlerimizin çocukları. Onlarla hem kaynaştılar. O acılarını biraz Hapçatmak adına diğerleriyle ortaklaşa çalışmalar yapılıyor. Yine e, bir psikolojik arkadaşımız var günilli e, burada görev yapan. İşte e, ailelerimizle çocuklarımızla beraber e, bir sıkıntı olduğunda yine görüşme imkanı buluyorlar. Bu kadar önemli şeylerden bahsediyoruz. Aslında bir şeyin sürdürülebilirliğinin sağlanması e, meselesinin e, bir de devlet eli e, kısmı olmak zorundaymış gibi. Geliyor. Zira saydıklarınız çok da sivil toplumun tek başına halledebileceği, kotarabileceği şeyler değiller. Bir ilçede bir çocuk nüfusunu, hatta büyük de bir amacınız var neredeyse, hepsine ulaşmayı istersiniz diye tahmin ediyorum. Evet. Ayakta tutmaya çalışmaktan bahsediyoruz. En azından bir destek olmaya çalışmaktan bahsediyoruz burada. Peki, kaymakamlık, valilik ya da belediyeden herhangi bir destek gel gelmiyor mu size? Özellikle küçük de bir yerde ee, neden destek olmaz belediye, valilik ve kaymakamlık diye merak ediyorum. Kendi adım. Kaymakamımız Mehmet Batınarçı şu anda kendisi İstanbul Vali Yardımcısı. Onun projesi e, evet. ve... E, Tabi e, tabii şimdi e, devletin imkanları muhakkak muakkak e, kullanılıyor. Dediğim gibi öğretmen e, desteğini biz yine e, Halk Eğitim Merkezi'miz alıyoruz. E, ya binayı eğitim binası yine, yine e, devlete ait bir arazide kullanma hakkı bize ait. E, o ilk başta e, bu projeyi anlattığımızda gelen e, desteklerle bu bina yapıldı mevcut bina yapıldı. O kadar çok ihtiyaç var ki ilçemizin farklı alanlarında belki hani buraya yeterli kaynak ayrılamıyor olabilir. E, bu noktada e, dayanışma içerisinde e, çalışıyoruz, işine çıkacağız. Evet. E, onların yetmediği yerde altımızdan biz biraz destek bekliyoruz. Hı hı. Yani yıllarca sürebilir bir hale, e, sürdürülebilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde e, birkaç denlik e, adına işletmeler kurup buradan elde edilecek gelirlerin de yine Çocuk Gelişim Merkezi e, adına devam etmesi yönünde çalışmalarımız var. Kiralamak adına bir tane halı sahamız var. Bu e, yine gelen dolaştır. Yine gelirlerinizden biri halı saha değil mi? Evet, halı var. Ee, buradan evlilik ilgili ne biraz e, liderlerini karşılamaya çalışıyoruz ama sadece e, çalışanlarımızın e, maaşları bizim ayda 15 bin lira civarında tutuyor. Evet. Yani, tabii bu binada e, personel ihtiyacı, işte büro e, görevlisi, e, bu konuyu düzenleyen arkadaşlarımızın ücretleri vs. E, altı çalışanımız var. Bunların ücretlerini biz kendimiz karşılamaya çalışıyoruz. Yani 15-20 bin lira civarında bizim Hı -hı. aylık giderimiz. Sonuçta burası bir eğitim merkezi. Her gün kullanılan malzeme var. Özellikle kırtasiye noktası. Hı -hı. Ya da diğer işte elektrik, su, telefon, internet, personel ücreti temizlik, yakacak gibi giderler var. Gezilere götürüyoruz. Bilim alanında yarışmalara götürüyoruz. Getirdiğimiz yarışmalardan derece elde ederek geri dönüyoruz. Yine daha önce Yaptığımız bilim alanında, yarışmalarda e, derece aldığımız var. 22 e, çözüm aldığımız var. E, ve Ne zaman isterlerse, ne zaman alıcı ederlerse, Soma'ya yakın bir yerlerden de geçiyorken bile uğrasınlar, gelsinler, çocuk gelişim merkezini bir görsünler. Buradaki yaptığımız şeyleri görsünler. O çocuklarla sohbet ettimler. Ailelerle, ailelerde Zaten göreceklerdir. E, bununla ilgili Soma Çocuk ve Gençlik Gelişim Derneği diye e, Facebook sayfamız var. Evet. Bu konuda biz, evet. o gönüllerimizden e, dayanışma da Çocuk ve Gençlik, e, Gençlik, Derne Gençlik Gelişim Derneği, Gençlik Gelişim Derneği e, çok önemli işler yapmaya devam ediyor. E, sizin de çağrılarınızı umuyoruz ki doğru yerlere gidecek. Biz de izlemeye devam edeceğiz sizleri. Çok teşekkür ederiz katkınız için Selami Bey. Teşekkür e, Çok kıymetli e, dinleyicilerimizden. Yani Direkt olarak bir şey yapamazlarsa bile... E, en azından e, etrafımda bu işe görüntü vermiş kişilere ulaşmalarını e, istirham ediyorum. E, Sonrayı unutmayalım çocuklar için el ele yine da e, onların geleceğini aydınlatma noktasında güzel çalışmalar yapılmalarına e, destek olmalarını istiyorum. Çok teşekkür ederiz Selami Bey katkınız için tekrar. Biz e, çok teşekkür ederim. Biz e, izlemeye Anladım, devam, devam edeceğiz. Hadi. Açık Radyo burası ve ayın 13'ü Soma Nöbeti programını dinliyorsunuz. Soma Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezi'ydi konuğumuz. Bugün Selami Özdemir'le konuştuk, yayınımızdaydı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, bu programları tekrar takip etmek için Açık Radyo'daki Soma Nöbeti podcast'lerine bakabilirsiniz. Orada bir dosyamız var. Ben Seçil Türkkan, Teknik Masada Ömer Şahin'le beraberdik. Bir ay sonra tekrar burada olacağız. Soma'yı izlemeye devam ediyoruz. <gülüyor> Cam, Hayır, tamam ben Ayın 13. Onları ya, devlet koruyor. Şey, devlet ya. neden bizim geldi? Geldi. Neden bizi korumuyor? Bir işte biri yapmaya doyamadınız mı dedi bana? Ha ne? bunu da doyurum. Soma nöbetinden notlar. Açık gazeteyi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. açık gazete.